ben de açızane ufak bir e, tanıtım yaparak zaten esas hocalarımıza e, şeyi vereceğim konuşmayı. Eee konumuz iktisat ve psikolojide insan. Iktisat felsefesi dergisi ve iktisat mezunlar cemiyetinin ortaklaşa düzenlediği bu toplantıya. E, hoş geldiniz. Eee hocalarımız Gökhan Karabuluk İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden eee doçent doktor. Yine doçent doktor Burak Kürbüz, Kayser Üniversitesi ve artık bizim gönlümüzün orijinal yüz profesörü Metin abimiz, Metin hocamız ee, üçü her biri kendi alanlarında güzel, e, keyifli e, sunumlar yapacaklar. Ee, bildiğimiz gibi biz iktisatçılar olarak insan davranışıyla ilgil insan davranışını ee, özellikle tüketim ve üretim davranışlarını neden ve sonuçlarını inceliyoruz. Onu anlamaya çalışıyoruz. Ee, temel bilimimizin amacı bu. İnsan bireyinin davranışlarını incelerken tabii ki anarşi iktisat çok e, dogmatik demiyim de, çok kısıtlı bir e, varsayımlar kümesi içinde bir model kuruyor ve e, bu da işte tam bilgi altında rasyonel davranış olarak tanımlanıyor. Ee, tabii bu tanımlanan bileğin zamandan ve mekandan münezzeh kültüre göre değişen etkilerden münezzeh coğrafyadan münezzeh etkilerden münezzeh bir yapısı olduğunu onlardan bağımsız bir yapısı olduğunu varsayılıyor. Tamamen robot benzeri e, yeme ve içme üzerine kurgulanmış bir tüketim anlayışı ve daha çok, kar, daha çok getiri üzerine kurgulanmış bir üretim ve tasarruf anlayışı üzerinde bir bireyi tanımlıyorlar. Bu tabi bildiğimiz manada ontolojik varlığıyla insanın doğasına ve gördüğümüz gözlemlediğimiz insan bireylerinin davranışlarına çok da uymuyor. Zaten iktisat ve psikoloji ilişkisinin önemini burada devreye giriyor. sanırım. E, toplumları incelediğimizde, insan toplumları incelediğimizde de yine e, teoride bahsedilen daha böyle mekanik bir davranış. Allah'ın iktisatta bahsedilen mekanik bir toplumsal davranış evet, vardı işte. Rasyonel zekilerden tam bilgi altında geleceği mükemmel bir şekilde tahmin edebilen buna göre en optimal pozisyonları alan bu bireyler arasında iletişimi sağ, sağlayan mükemmel çalışan bir piyasa mekanizması bu varsayım altında. E tabi bu da geçerli olmadığını yaşadığımız krizlerle görüyoruz. İnsanlar sürü psikolojisi içinde davranmaya eğilimli. E, bu sürü psikolojisinin bizim saçlı olarak oluşma sebeplerini bilmiyoruz. Bizim ilgilendiğimiz adam da değil bu. Ama bir sürü psikolojisi olduğu aşikar. Bu rasyonel bir tavır içinde olma ihtimali de her zaman yüksek olmuyor bu tür davranışların. Rasyonelinin tanımı da burada tartışabiliriz. Tabii bütün bunları ben yapmayacağım. Sevgili hocalarım yapacak. Umarım bu tür tartışmalar bu konuya ilgiyi arttırır. Çünkü önümüzdeki zaman yeni bir insan toplumunun kurulacağı bir zamandır. 21. yüzyıl ve bu tür tartışmaların bu yeni insan toplumunun yeni ilişkilerin ortaya çıkmasında önemli olacağını düşünüyorum ve sözü Sevgili arkadaşım, hocam Gökhan Karabulda bırakıyorum. Rasyonelde ve mutluluk ilişkisi. Şimdi e, şeyleri iki parçaya bölebiliriz. Bir tanesi rasyonelde ve mutluluk ilişkisinin felsefi alt yapısı. E, bu alt yapıda e, daha çok Berkeley Üniversitesi'nden Hubert Dreibus. Harvard'dan, Sean Cary ve McGill'den Charles Taylor üçlüsünün bu ilişkiye bakışını anlatacak bir felsefi tezleri var. Bir çeşit de felsefe tarihi rasyonette ile ilişkisini özetleyen ve mutlulukla ilişkisini özetleyen bir soruş açısı. Ve ikinci parçasında da davranışsal iktidarın bu bakış açısıyla örtüşen veya çelişen bilimsel bulgularını bir şekilde inceleme fırsatımız olacak. Bu haydigerci bakış açısı getiren bu üç insan, bahsettiğim üç insan 2000'lerden sonra bir, bir tanesi Secular Age adlı bir kitap yazıyor. Hubert Charles Taylor, Hubert Reifus Everything is Shining <gülüyor> ve bu kitapta şu soruyu soruyor. Rasyonel insan muslu mudur ve bu rasyonelite oldusu nasıl yavaş yavaş dünyamıza girdi? Nerede bu mesele başladı? Ve bunun sonuçları bugünün insanının varoluşunu nasıl şekillendiriyor ve bizi gerçekten <gülüyor> ediyor. burada ortaya atılan tez M.Ö. 800'ler civarında Homer'in dünyasına bakarsak <gülüyor> Homer'in Liyada ve Odessa'sındaki insanın varoluşunun rasyonel bir insan mı değil mi olduğuna bakarsak ve yine eski ayıte, yine aynı dönemlerde eski ayıttaki e, Tanrı'ya ve İbrahim Peygamber'in varoluşunu rasyonel mutlu mutlum olduğuna bakarsak diye meseleye başladığımızda e, burada gerek eski ayıttaki Tanrı'nın e, rasyonel bir Tanrı olmadığı. Da, işte gerektiği yerde çocuğunu kurban ettirecek, gerektiği yerde kızıp ateşler yağdıracak ve görülebilir bir tanrı da olmadı. En yakın görebileceğimiz şey işte yanan bir çalış içinde ee, onun bir izi oluşturulmuş. Böyle muğlak, irasyonel neyi neden yaptığı belli olmayan bir tanrı üzerine oturtulmuş bir din. Bizi de İslamiyet'i de kapsayacak şekilde hem batı felsefesini hem batı dünyasını şekillendiriyor. Kökenleri orada. Homer'in dünyası da yine aynı şekilde bizim topraklarımızdaki içen bir şey. Ve o da aynı şekilde hem Batı dünyasını hem bizim dünyamızı hem de dinlerimizi şekillendiren bir yapıdır. Şimdi Homer'in dünyasında da rasyonel var diye bahsediyoruz ee, Paris Helen'i e, kaçırdığı zaman e, bunu yapan, ona yaptırtan yine tanrılar var. Antik Yunan'da ol tanrı var ve Afrodit onu bir erotik moda sokuyor ve e, bu erotik mod sonucunda savaşlar çıkıyor, acılar oluyor ama Homer'in hiçbir şekilde bunu yargılamadığı gibi yani Paris'in burada suçlu olduğunu ve bir katastrofi yarattığını söyleyen bir mağazıt. böyle bir varmış yok oysa modern insanın varmışlığında, bugün burada e, birilerine bahsettiğim zaman Paris'in yaptığı eğilinin sonuçları olduğunu ve bu sonuçların da bir cezası olması gerektiğini biz fakat orada her şey Tanrıların ilham vermesi ve o irasonel bizi yönlendirmesi şeklinde oluyor. Peki rasonelite olgusu ne zaman yavaş yavaş insanoğlunun olumunun girmeye başladı dersek, işte Hegel'in buna e, İbrahim'in İshak'ı kurban etmesi ile oluşan bir pazarlık bir mantıki pazarlık çerçevesinde başladı olarak ama ama yine de felsefe artık şuna net olarak inanıyor ki Platon'dan, Platon'dan itibaren mesele evrensel doğrular etik, moral, felsefesi, ve istomoloji açısından bir, başka bir bakış getiriliyor. Yani yerel olan tanrılar, işte Antik Yılman ayeti o ilk tanrı veya işte İbrahim programı bir tanrısı yerel ve irrasyonel olan tanrılar yerine Platon şu soruyu soruyor. Her koşulda, her zaman geçerli ve doğru olan ahlaki olan şeyler nedir? Biz bunları bulalım. Bu bakış açısının e, İbrali dinlerin başlangıcı ve eski ahitle birbiriyle çarpışması sonucu gerektiği Hikegat, gerek Haydegat Hristiyanlığın ortaya çıktı. Yani biraz daha böyle sevgi dolu, biraz daha akılcı bir tanrı ve ee, bir şekilde iyiliği ön planda tutan ve evrensel bir tanrı. Her zaman, her koşulda ve her toplum için gelen bir tanrıya dönüştüğünü söylüyor. Yahudiliğin e, tanrısı da böyle bir şey dönüştüğünü söylüyor. Bu dönüşmede tabii ki bazı mimarlar var. Bu mimarlarda tahmin ediyoruz ki Roma'dan başlıyor. Ee, St. Augustine bu mimarlardan bir tanesi. Platonik felsefeyi Hristiyanlığa oturtmaya çalışan bir e, inat. E, e, e. Ardından Boetius'un hapishanede işte darbe yapma girişiminden böyle paralel yapı e, şeklinde kralı devirme girişiminden hapishanedeyken ya işte ben ölmeden önce şu Platon'la şu İsa'yı birleştireyim diye yazdı. Felsefenin teselliysi kitabı var. Ve yani burada ilk olarak bu e, şu an bizim dinimize de yansıyan işte iyi olan, akıllı olan tanrının temellerinin atıldığını görülüyor. Çünkü modernlik felsefeden itibaren şu soru soruluyor. Bu tanrı bu kadar iyi ise, bu kadar rasyonel ise o zaman bu dünyadaki kötülüklerin nedeni nedir? Yani ya bu tanrı yok ya bu tanrı iyi değil ya bu tanrının her şeye gücü yetmiyor. Bu soru etiklerin sorusuydu. Bu soruya Boethius diyor ki ya biz bir resmin siyah bir noktasına odaklanabiliriz. Geniş çerçeveden baktığımız zaman ona totalite yaklaşımı geniş çerçeveden baktığımız zaman bilemeyiz. Kötü bir eylemin iyiye mi dönüşüp dönüşmeyeceğini. Yani aklımız ermez buna. İşte her şeyin hayırlısı falan tarzı bir yaklaşımın temeli felsefenin tesellisi kitabında atılıyor. Ardından Akinalı Thomas yine meseleye giriyor ve biraz daha felsefeye giriyor. Ve yavaş yavaş ee, Hristiyanlığı değişmeye başladığını ve o rasyonel Tanrı yerine sevgi dolu bir Tanrı'nın ortaya çıkıyor. Bu Tanrı'ya Dostoyevski Budala diyor. Budala kitabında anlattığı her şeye doğru söyleyen sevgi dolu adamın nasıl katastrofilere yol açacağını ve bu dünyada böyle bir Tanrı'nın yerinin olmadığını Budala kitabında anlatıyor. Ama yine haydegar, hakikegar bu rasyonel şeyi bir olarak tanımlıyor ve Tanrı Zajinlerin içine sızarak tek tanrı dinleri çökerttiğini ve günümüzde bir inanç krizi yaptığını Bu çökertmenin bir ayağını da haber tanımlıyor ve ona da dissen çantı diyor. Yani tek dinler geldikleri zaman işte büyüdü, türbe ziyaretiydi, çaputtu vesaireydi buna benzer. Aslında insanlığın ihtiyacı olan bütün o büyülü atmosferi teker teker yok etmeye başladığını ve bunları şeytan işi olduğunu iddia etmeye başladığını görüyoruz. Ve böylece ciddi işte İslamiyet'te buna balabi örnek gösterildi bugün. Din böyle gittikçe daha rasyonelleşen, gittikçe daha böyle katı sınırlar içerisinde oturan bir şey haline geliyor. Ve <gülüyor> protestan devrimi, borcu işte o, ee, zevk sefa içerisindeki papalıklarına tepki, doğuyor protestan devrimiyle birlikte orada da ikiye bölündüğünü görüyoruz. Bütün bu çerçevede Atı ikinci önemli atağı plafondan Descartes Descartes'le birlikte ortaya çıkıyor ve Descartes diyor ki yani Tanrı'yı artık doğrular ve yanlışlar için referans alamayız. Peki biz neyi doğru, neyin yanlış olduğunu nereden bilirteceğiz? Evet Sonuçta deneylerimiz, deneyimlerimiz, gördüklerimiz bizi aldatabilir. Bizeंसी gözlerimizi kapattığımız zaman bize a priori olarak Tanrıya ben inanıyorum ama dinlere inanmıyorum. A priori olarak bize verilen doğruları bulabiliriz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğu bize beynimizde Tanrı tarafından yerleştirilmiştir. Rasyonumuzla, rasyonel aklımızla doğruları ve yanlışları bulabiliriz ve burada dinlere ihtiyacımız yok. Buradan İpin biraz daha koptuğunu işte Hegel'in o bulutsu mutlak doğruya doğru akan işte tamamen idealist dünya, böyle Matrix'in bir dünyası e, geliyor. Karşı tarafta da bu birazdan bahsedeceğim. Bilimin temelini oluşturan emfisistler ve iktidaryanlar var. Her şeyi deneyle bakabiliriz. Tanrı'ya ihtiyacımız yok. Deneye bakarız ve o deneyin sonucuna göre doğruları, yanlışları e, buluruz. Bütün bu tartışmanın sonucunda böyle işte o mutlak sprit, bulutumsu tanrıların vesairenin ortaya çıkması ve dinin adım adım çökmeye başlaması sonucunda bu bu meseleye ilk sinyalini veren hiç oluyor. Tanrı öldüğüyle orada ölü dediği ya biz sonuçta bir tanrımız vardı ne yaptığını bilmediğimiz, neden olduğunu bilmediğimiz ve mutlak teslim olduğumuz ama biz onun yerine felsefecilerin akıllı tanrısını koyduk ve o akıllı tanrı, çıta bacakları tanrıydı. bacakları kırıldı ve öldü. Dolayısıyla e, şimdi biz ne yapacağız? diyor. Çarşıya gidip ince e, başında. Sen neden bahsediyorsun kafiyi falan diye kendisine kızılıyor veya işte 200 yıl önce gelmişim falan diyele ağlayarak geri dönüyor ve işte zerdüş tarzı, bir vermez. O zaman biz kendi etiğimizi, kendi hayatımızı, kendimiz yaratırız. Bu işin peygamberi de ben olacağım falan yani. Ee, şey sergiliyor, bakış sergiliyor. Ama e, Nietzsche'nin söylediği yanlış değil. Evet. İbrahim'i tanrılar 1700 1800 yıllara geldiği zaman öldü. Ben bugün işte herhangi birine etik bir problem sorduğum zaman hiçbir zaman şöyle bir cevap almıyorum. Ya işte Bakarım İncil'e, Kur'an'a falan, onu ne diyorsa, onu yaparım gibi bir dünya yok artık. Akla vurma var, deneyler var. Dolayısıyla e, Nietzsche'nin bu yaklaşımı Dostoyevski'de kadar da farklı bir e, yere evliliyor. Ve Kierkegaard şunu söylüyor, ben diyor hala absürte inanıyorum. Yani Tanrı'nın olasılıksızları olduramayacağına inanıyorum. Tıpkı İbrahim'in İsa kurban et dediği zaman gözünü kapalı yaptığı gibi çok sevdiğim sevgilime bırakıp onu kurban ediyorum ve yeni bir yaklaşımla Batı felsefesini reddediyorum. Ve e, kendime yeni bir tanrı formatı çizmeye başlıyorum. Diyor. Ama tabii bütün bu çabalar neyin doğru neyin yanlış olduğunu ve rasyonel insanın, gittikçe rasyonelleşen insanın, daha mutlu, daha olduğu sorusuna cevap vermiyor. Ve burada Heidegger'e geliyoruz. Heidegger, serinin epistemolojisini alıp varoluşa uyguluyor ve biz bütün bu deneyi, şuyu, buyu, body-mind ayrımını, dünyayı gözlemleyen insanoğlu'yu bir kenara bırakalım da biz nasıl bir varoluş içerisindeyiz, neyi bilebiliriz buna bakalım diye farklı bir yaklaşım koyuyor. Bu varoluşun temeline present at dediği işte madde özelliği elementler, madde tarzı bir varoluşta bana atıyor. Onun üzerine radiate hand at dediği başka bir varoluşta e, da, tanım daha yapıyor. Ve felsefenin hatasını e, şu şekilde özetliyor. Biz çekici e, madde olarak ödüne kadar anlamaya çalıştık. Fakat çekiç bir madde değil. Çekic çiviye bağlı, çivi kalasa bağlı, kalas eve bağlı ve her şey birbirine bağlı. Bunlar referensiyel totalit diye. Her şeyin birbirine var olduğu bir gerçeklikte çekicin varoluşu ve çekicin gerçekliği onun içindeki denirde değil. Bizim içimizdeki o kültürel atmosferde ve ona verdiğimiz anlamda. Dolayısıyla da işte trefus gibi adamlar sanal zeka o yüzden var olamaz. Çünkü hiçbir zaman milyarlarca bilgiyi oraya yükleyemeyiz. O bir kartezyen yaklaşımdır. E, bütün bunları birbirine bağlayacak, bilgiyi yükleyemeyeceğimiz için ancak insan insan gibi düşünür. Bilgisayarlar insan gibi düşünmez diyerek işte M.H.T'deki fonları falan kesilmesine neden oluyorlar yani bu açıdan. Peki Haydegel bu varmışın zamanla ilişkisini nasıl tanımlıyor dersek zamanla ilişkisini şöyle tanımlıyor. Sen asla Homer'in dünyasındaki kahraman olmaya çalışan veya Afrodit bana bunu diyerek işte erotik bir modun peşinde koşan adamı anlayamazsın. O senin için ayrı bir gezegen. Roma'nın dilcilin dünyasını anlayamazsın. Ee, sen ancak içinde bulunduğun dünyayı ve varoluşu anlayabilirsin. Böyle evrensel bir varoluş, evrensel doğrular falan diye bir şey yok. Birbirinden farklı zamanlarda farklı varoluşlar ve farklı gezegenler var. Şimdi tabi bunu e, derste anlatınca şankeli gibi insanlar, insanlarda bir mide yarattığını söylüyor. Dersten çıkanlar olduğunu söylüyor. Çünkü her şey temelsiz harfetti. Hiçbir temel yok. Her şey değişebiliyor. Bütün doğrular, yanlışlar, varoluşlar ve biz bu varoluş ekseni içerisinde e, çok küçük varoluşlara dokunarak ilerliyoruz. Mesela şimdi birazdan bahsedeceğim şey şu an sizin dünyamızda varlığı yok. Ama burada tepemizde ışıklar iniyor. Ve onlar orada varlar. Dolayısıyla böyle varoluşu da kartezyen şekilde böyle bir bütün olarak kucaklanıyor. Onu söylediğim ama o varoluyor. Bir şekilde kafamızda yanıyor. Tekrar yok oluyor. Evinizdeki buzdolabı çalışıyor ama sizin için şu an yok böyle muğlak bir deniz içerisinde yüzüyoruz ve bütün bu varoluş basamaklarını tırmanarak ben çekici niye kullanırım? Halas için. Halasını çakarım? Ev yapmak için. Evi yaparım? Çünkü ben marangozum. Çünkü benim varoluş şarkım bu. Ee, şeklinde bir varoluş tanımılardır. Bu da e, sonuçta e, Homer'in dünyasındaki insanın varoluş biçiminin bizim dünyamızdan farklı olmasının yanı sıra bizim dünyamızdan çok daha mutlu olduğu ihtimalini doğuruyor. Peki, gerçekten e, şimdi temelsiz bir hale geldi. Bütün varoluş problemi, etik problemi, eskiden işte Allah böyle diyor deyip e, şey yapardık, rahatlıkla referans verebilirdik. Şu an bunu diyemiyoruz artık. En inançlı kişiler için bile böyle bir bakış açısı söz konusu değil. Platonik rasyonelitenin birini istiyorsunuz. Peki insan pür rasyonel olabildi mi? Pür rasyonel olabildi mi? Ee, ve e, bu şekilde yarım rasyonel olsa da bu rasyonelite bize mutluluk getirdi mi? Sorusuna. Ya son 20 yılda gelen davranışlı bilimsel bulgular var. Persefeciler, yani bugün felsefe departmanlarının yüzde sekseni Nietzsche'nin, Kierkegaard'ın bahsettiği inanç krizinin üzerinde uğraşıyorlar. Bir inanç krizi var. Yeni bir din mi ortaya çıksın yoksa ne olacak? Tamamen böyle din, din olmadan mı yola devam edeceğiz gibi bir tartışma var. Ama e, bu inanç krizinin insanın üzerinde yarattığı etkiyle ilgili bilimsel bulgular da var. Birincisi rasyonel miyiz? E, sorusuna kısmen bir rasyonelliğimiz var ve kahnemanlı ee, bu konuda yaptığı çalışmalarda iki tür düşünce biçimimiz olduğunu söyledi. Bu düşünce biçimlerinden bir tanesini tip bir, bir tanesini tip iki e, olarak atman lazımdı. Ve bütün bu teoriyi de Höristik's'e veriyor. Höristik's teorisinde şu soruyu e, örnek olarak e, konferanslarında kullanıyor kahraman. Aynı soruyu ben de sorabilirim. Bu basketbol topunun fiyatı 1 lira 10 kuruş ise ve basketbol topunun fiyatı e, bir basketbol topu ve futbol topunun toplam fiyatı 1 lira 10 kuruş ise basketbol topunun fiyatı futbol topundan 1 lira fazla ise futbol topunun fiyatı nedir? Şimdi aklınızda bir şey oluştu bir cevap oluştu bu cevap muhtemelen e, zekadan her şeyden bağımsız olarak ki bunu gösterdiler %99 10 kuruş Oysa on kuruş ve bir e, lira on kuruşu birbirine eklediğimiz zaman bir lira yirmi kuruş et ikisini toplamak. E, fakat bizler daha az enerji, daha az ıslatıcı ve şeker kullanan tip bir düşünce daha hayatın içerisinde varlıyoruz. Yani biri bize hadi gel aşağıda çay içelim mi dediği zaman yaşta oraya inerken merdivenden yuvarlanma olasılığı şu Şurada böyle işte burada da beni öldürme olasılığı da dünyada bir falan gibi böyle bir konsuz hesaba girmiyoruz. Ve bu bizim yaşamamızı sağlıyor. Ama aynı zamanda hata yapmamızı ve irasyonel bir takım sonuçlara da bağlanmamızı ee, sağlıyor. Ve tip bir düşünce biçimi aşağı yukarı yaşamımızın yüzde doksanına egemen. Yüzde doksanında bu irasyonel, pratik, ben iki kere iki dediğim zaman kafanızda yanan dört hesapsız olarak, birbirine network olarak bağlanmış bu networkler üzerinden takip ediyoruz. Ama biraz, ve doğru, sorunun doğru cevabı 5 kuruş ve neden 5 kuruş olduğunu e, birazcık düşününce işte o zaman tipiki ve rasyonel düşünce biçimiyle dağlanıyor. Demek ki birincisi e, temel anlamda felsefi anlamda dünyamıza sızan bir rasyonelite var. Ama o kadar da rasyonel olmaya uygun varlıklar da bilinize Taraftan. Peki bu temel anlamda dünyamıza sızan rasyonelite e, iktisada nasıl sızıyor? İşte Gündar'ın dediği gibi insan rasyoneldir, daha fazla tükettikçe daha mutlu olur, faydası artar gibi varsayımlarla sızıyor. Peki gerçekten mutluluk ayağına bakarsak biz e, daha zengin oldukça daha mutlu oluyor muyuz? Milli piyangodan para çıktığı zaman daha mutlu oluyor muyuz meselesine bakarsak? Ee, bu konuda da şunu görüyoruz ki bizi e, daha zenginlik mutlu etmiyor. Bunu ilk olarak bir bütünsel ülkeler çapında yapan İstirliğin oldu ve İstirliğin paradoksu olarak adlandırıldı. Ee, daha sonra işte mini piyango kazananlar üzerinde çalışma yapıldı vesaire ve görüldü ki büyük gelir sıçramaları bile bir yıl 5 beş yıl arası mutluluğumuzda bir artış yaratsa bile eninde sonunda aynı mutluluğa, o verim mutluluğa geri dönüyor. Peki demek ki daha fazla para bizi daha mutlu etmiyor. İktisatçıların önemli amaçlarından bir tanesi boşa düştü. Diyebiliriz ki, İktisatçıların amacı bizi mutlu etmek değildir. İşte bizi zengin etmektir. Ama şu soruyu sorsam size size istediğiniz hayattaki her şeyi vereyim ama mutluluğunuzu alayım ister misiniz? Tabii ki öyle edersiniz. Dolayısıyla böyle bir temele oturtulmuş bir bilim konusu olamaz. Peki bizi ...ne mutlu ediyor diye baktığımız zaman nörolojik olarak şeker ve dışında... E, ...bizim mutluluğumuzu artıran şeyler nedir diye baktığımız zaman... E, mesela hiçbir bir çalışma var, başarılı olan bir estetik ameliyat... ...bizim mutluluğumuzu kalıcı olarak arttırıyor, öyle bir yıl, beş yıl değil, düzenli olarak... E, ...değiştirebiliyor. Öyle bir varoluşa dokunuyor ki demek ki, öyle bir şeyler değiştiriyor ki o kafasal modülde... Kalıcı bir mutluluk yaratabiliyor. Ne mutsuz da dediğimiz zaman da. Evet. Diyelim ki bir trafik kazası geçirdiniz ve oldu. Kalıcı olarak mutlu, mutsuz, daha mı mutsuz bir insan haline gel gelirsiniz. Kursuna baktığımız zaman hayır, bir yıl, bir buçuk yıl sonra yine aynı mutluluk düzeyine geri dönüyorsunuz. Demek ki böyle evrimsel olarak da bizi hem kötü hem iyi olaylara e, alıştıran. Bizi bu duruma adapte eden bir durum var. Çok kötü bir olaya adapte olmamız pahasına çok iyi bir olaya da adapte olabiliyoruz. Ve bu adaptasyon bizi böyle ortalama bir mutlulukta sıkıştırıyor. Peki mutluluğun binlerce ilişkisi var mı diye baktığımız zaman, yine bu konudaki çalışmalar da gösteriyor ki, biraz önce felsefecilerin diye ettiği gibi. Evet, gerçekten canı göründen inanan, koşulsuz, şartsız inanın insanları, ee, inanmayan, veya daha az inanan dine, dini bahsediyoruz karnıyı bahsediyoruz. İnananlara göre daha mutlu olduğu e, ortaya konuyor. Fakat o noktaya geri dönüşümüz tek söz konusu değil. Yani dünyanın itişatına bakarsak e, daha rasyonel, daha efficient e, daha böyle standart olmuş, işte markette aynı şeyleri alışveriş yapan dönen giden böyle işte endi var olun dünyasındaki gibi böyle çeşitli temel kavramlar üzerinden beyni programlanan bir yapı içerisinde kendimizi varoluşumuzu buluyoruz. O varoluş içerisindeki en yakın kayaya sarılıyoruz. İşte ben öğretmenim ben işte marangozum ben şuyum ben buyum diyerek ve bu e, temelsiz dünyada, gittikçe rasyonelleşen, gittikçe buruklaşan e, dünyada da e, gittikçe zenginleşiyoruz ama gittikçe de e, mutsuzlaşıyoruz. Şimdi davranışsal iktisat neden önemli konusuna gelince davranışsal iktisat e, şu neden önemli. Çünkü fayda fonksiyonunun yerine mutluluk fonksiyonunu oturttığında gerçekten insanları ne mutlu ederse ona yönelik politikalar uygulayalım deme imkanı bize. Tabii ki bu işin çok daha başında. Ama yine Fransa'da Sarkozy zamanında oluşturulan ekipler var. Ee, bir şekilde politikanın içerisine bu mutluluk argümanı yavaş yavaş sızmaya başlıyor diyebiliriz. Ee, ama bir taraftan da kapitalizmin kendi dinamiği <gülüyor> ve o dinamik içerisinde mutluluk bu, bu falan bir yönelik var. Daha fazla öğretmek ve daha fazla üretmek önemli. Ee, bu, bu çelişki davranışsal iktisadı da iktisadın geleceğini de şekillendirecek. Persefecilerin ilk başta bahsettiğim çelişkisi bizimkinden daha beter. Onlar e, bu dünyayı başka bir temele oturtabilecekler mi bilmiyorum. Bu konular daha karamsarın. Onların sorusu daha büyük. Ama biz en azından bizi daha mutlu edecek politikaları insanın ne kadar rasyonel olduğu üzerinden e, davranış sanırsatla planlayabiliriz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sevgili hocam. Zamanında bitirdiğiniz için e, şimdi Galatasaray Üniversitesi'nden Burak Gürgüs hocamız e, bize Tokuville ve Molina ve İnsan Hakları adlı sunumunu yapacak. Buyurun hocam. Evet. Ee, şimdi e... Ee, insan hakları, evet, moniter ve topikler, insan hakları e, konusu üzerinde bir şeyler e, söyleyeceğim bugün. Şimdi olarak ilk olarak e, biraz e, mesela eşitlik nedir, insan insana geçmeden önce eşitlikle başlayalım e, ve mesela hem insan eşittir önermesi ne kadar doğru bir önermedir e, dediğimiz zaman. Buna e, pozitivistler, işte a, a, gibi, işte Karl Popper gibi, bunlar diyorlar ki işte sonuçlar her insan eşittir çünkü önemlisi doğru dönemli değil. Çünkü e, sosyal bilim kesin bir bilim olmalı diyor, hesaplanabilmeli diyor. Mesela bir bagasen itisaf gibi hesaplanabilmeli. Dolayısıyla e, bazı şekilde ve en azından e, ve bir bilim halinde, dolayısıyla bildiğim bir bilim, şekli, bilim bilimsel bir şekilde hesaplanabilmek gerekiyor. İnsan eşit mi dediğimiz zaman, o zaman mesela John Robinson'da insan eşit. Mesela Filozofya Ekonomik Artı kitabında insan eşit, önermesini doğru buluyor. Çünkü sonuçta hem şeye göre, John Robinson'a göre, felsefe Ekonomik Artı John Robinson'a göre, aslında normatif yaklaşım, gerçeğin ne olduğunu değil, nasıl olması gereğinden e, çıkıyor ve dolayısıyla aslında bütün insanlar eşit olması gerekiyor. Onun için dolayısıyla bilim de her insanın daha fazla nasıl eşit olabilmesi üzerine dolayısıyla çaba sarf etmesi gerektiğini söylüyor. Peki insan nedir dediğimiz vakit? işte insan düşünen bir varlık. Peki nedir? Toplumsal bir varlık aynı zamanda. Yani çeşitli şekillerde ilaçlı ilişki, iletişimlere ilişki, gidiyor, ilişkiye giriyor. Dinamik bu anlamda birbirleriyle çatışıyor. Mesela burada da Edgar Morin toplumu canlı bir organizmaya benzetiyor. İşte içinde çeşitli elementler var. Canlı organizma gibi. Bunlar tabii birbirleriyle ilişkili. Dolayısıyla birbirleriyle... E, ilişkide ve o canlı organizmanın kendi içinde bir düzeni var tabi ki. E, ve o düzeninde kendi içerisinde sınırlar oluyor. Örneğin canlı organizmamızın üzerinde genetik armonelden hareket ettiğimiz gibi o canlı organizmanın üzerindeki deri e, bizim sınırımız oluyor. Ve o sınır ara sıra ihlal edilebiliyor. Örneğin dış, dış faktörler veya dış faktörler yoluyla. Dış faktörler yoluyla olduğu vakit kanıyor. Dolayısıyla kanadığı zaman da aynı zamanda o bir şekilde o düzeni bozuyor. Ve işte vücudu zayıflatıyor. Zayıflattığı zaman da kendi içerisinde dolayısıyla bazı e, sorunlar yaratıyor. Demek ki toplumlar da demek ki e, Edgar Morin'e göre bir canlı organizma ve birbirleriyle iletişim bir içerisinde. E, fakat e, daha sonra peki birey nedir dediğimiz vakit, varazyan anlamdaki birinden bahsediyorum tabii ki. O da şunu o şekilde, şu şekilde tanımlıyor Tek başına birey. Aslında bayrazin iktisatta olduğu gibi hiçbir şekilde e, birey, e, işte bileyim, e, e, tam rekabette olduğu gibi bireyler e, hiçbir şekilde birbirleriyle etkilenmemesi gerekiyor. E, tek başına olması gerekiyor. Kendi başına karar alması gerekiyor. Bir, bir açıdan otonom olması gerekiyor. Tek ve bölünmez olması gerekiyor. Ve bütün bu tek ve bölünmez e, ilkesinden yola çıkarak ve bütün hatta bildiğimiz üzere klasik iktisadın birey üzerinde temellendiğini biliyorsunuz. Yani birey işte az talebeyi, vesaire. Bunun aslında e, bireyin tek ve bölünmez olması aslında çok bir şey ifade etmiyor. Yani ilişkide bilmeyen tek ve bölünmez olması. Dünyada doğada aslında tek ve bölünmez olan bir şey yok. Mesela insan e, tek bir varlık değil, ailesi var. Dolayısıyla ailesiyle dolayısıyla belirli bir ilişkili geliyor. E, ve e, yani kendi başına bile kalsa en azından e, yani tek başına bir bilek denen bir şey e, aslında pek e, görünmüyor doğada. Fakat e, günümüzdeki barazin ispatın aslında temelde e, dayandığı işte bilek e, olduğunu görüyoruz. Ee, ve bir dolayısıyla e, demek ki e, demek ki o, o zaman tekrar Edgar Moren'in geldiğimiz zaman, e, zaman demek ki Edgar ne göre e, insanlar demek ki e, yani insanlar ve dolayısıyla e, birbirleriyle dolayısıyla çatışan ee, çeşit ele verdiler ve bunların çatışmasının sebepleri nedir? Peki neden insanlar birbirleriyle çatışıyor? O zaman toplumsal sınıflara bakılması gerektiğini e, gerektiğini söylüyor ve dolayısıyla toplumsal sınıfları da iki türlü e, iki türlü toplumsal sınıf var alt sınıf ve üst sınıf ve bu alt sınıf ve üst sınıfın e, temelde birbirini ayıran en önemli bir şey e, insan hakları bağlamında yani. Ee, nasıl insan hakları bağlamında? Burada alt sınıf aslında daha fazla insan hakları isteyen sınıf. Ee, dolayısıyla üst sınıfın insan hakları gibi bir söyleme olmuyor. Çünkü alt sınıf e, do, do, dolayısıyla sistem ve sorunu olan sınıf, sınıf, işte çok e, konuda gelir dağılımı sorunları yaşayan sınıf ee, ve dolayısıyla daha fazla insan hakları söylemek yani sahip. Üst sınıf ise daha çok toplumun e, sistemi içinde, tutan ve onun içinde kendi içerisinde bilgiye gelmiştir ve onun içinde daha fazla muhabbet eder, daha fazla koruyucu bir sınıf. Neyi koruyor? Tabii ki sistemi e, kendi içerisinde koruyor ve dolayısıyla alt sınıf daha fazla hak ve hukuka daha, e, daha fazla alt, fazla ihtiyaç duyan bir sınıf o olduğunu görüyoruz ve dolayısıyla insan hakları meselesi demek ki bir alt sınıfın meselesi. Ee, e, ve e, onların dolayısıyla bir e, e, meselesi. Şimdi peki bu sınıf neyi koruyor? E, düzen dedik. E, evet. O düzen neyi düzenin? E, tabii ki burada en önemli konu sistem dediğimiz aslında kapitalizmden bahsetmemiz gerekiyor ve o sermaye birikim sürecinden bahsetmemiz gerekiyor. Yani o sermaye birikim süreci çünkü eğer e, bittiği zaman yani o devam etmediği zaman sistemde kendi içerisinde yok e, oluyor. Yani dolayısıyla o sistemin devam etmediği bilmesi için o senmal bilgimi rejimine devam etmesi gerekiyor. Ve bunun içinde bir şey var. E işte bir tanesi mülkiyet hakkı, çalışma ve doğal düzenli. E, mülkiyet hakkı nedir? Mülkiyet hakkı zaten senmal bilgimi e, temel e, temel temelidir. Çünkü mülkiyet hakkı eğer olmasaydı o zaman hırsızlık olacaktı ve dolayısıyla hırsızlık olduğu vakitte hiçbir zaman sermaye bir olmayacaktı. Demek ki mülkiyet hakkı insanların mülk hakkına sahip olması hırsızlığı önleyici asıl yani amacı hırsızlığı görünüyor ve dolayısıyla da sermel bir yolunu açıyor. Çok önemli bir mülkiyet hakkı çalışma hakkı o da tabi sermaye bir hikiminin <gülüyor> yani değer kuranları vesaire çalışanlar üzerinde dolayısıyla oluşan bir e, e, bir sermaye geldiği süreci. Doğal düzende hem bu bülkiyet hakkında hem çalışma hakkında düzenli, ilişkileri düzenli. Dolayısıyla sonuçta hep bir düzene geliyor. Yani, e, ve bu düzen e, aslında belirli doğrultuları olan bir düzen. Ve, ve, ve hatta Zaman içerisinde bozulandır bir düzen, yani düzenle bazen de düzensizlik içine girebiliyor. Fakat o düzenin içerisinde çeşitli oynamalar olabiliyor. Mesela buna iki tane, iki tane düzenleme okulunun iki iki, iki terimi var. Bir tanesi işte, omeostatik düzen diyoruz. Yani omeostatik düzen kendi düzeni içerisinde giden belirli bir doğrultuda gidiyor. Ve o doğrultuda siksaklar oluyor. Yani aşağı yukarı bizler oluyor, sürekli devam eden bizler oluyor, aşağı, çıkıyor, aşağı iniyor, yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, yukarı çıkıyor işte. Sosyal patlamalar işte, daha sonra repan, tekrar sosyal patlamalar varken tekrar tekrar. Fakat o yapıyı sosyetik düzen oluyor, yani o düzen içerisinde hiçbir yani o düzen o düzen içerisinde tepki sorunlar kendi içerisinde çözme ulaşıyor. Çünkü endokrinolojide göre tekrar? çünkü bu düzen çünkü toplumsal ilişkiler aslında. Sistem karşı ilişkileriyle beraberinde doğduğu için çöp doğuruyor. Yani sistemi tıkayan çöpler oluşuyor. Ve o sistemi tıkayan çöpler eğer regüle edilmediği zaman da sistemi yok ediyor. ve Dolayısıyla başka bir sistemi yaratıyor. Ve o sistemden yeni bir başka bir denge oluşuyor. Ona da nejantrop düzenleniyor. Örneğin yani yıkıldığı zaman, yani kan attığı kan zaman kanımız attığı zaman dünya zayıflatı var. Başka bir bünyeye doğru değişiyor, başka bir sisteme doğru geçiyor. Orada da gene bir, e, e, bir kendi içerisinde, kullanılan bir düzen içerisinde genelisik isyaklar oluşuyor. Yani, o toplumsal mücadeleler devam ediyor. Şimdi demek ki e, bu, e, dediğim gibi bu dinamizm düzenleme aslında temelde sermaye birikim sürecine bağlı. Yani o krizler, ardından çıkan refah, dar ıı, arkasından tekrar inen krizler aslında temelde serman birikim sürecine bağlı. Yani serman birikim sürecinde ıı, ıı, bozucu etkileri, serman birikim sürecinin bozucu etkileri yok işte görevler, toplumsal olaylar, yol etkileri vesaire bir bunlar. Dolayısıyla ıı, sistemi krize sokak duruyor. Ve serman birikim sürecinin yeniden başladığı olarak tekrar yeniden açılıyor, Ve yani, tekrar açılabiliyorlar. Hala bütün bu sermaye gibi süreç içerisinde, bir bir sistem içerisinde düşündüğümüz bu insanlar olduğu için esse ne olur? Bizim de üçüzle bir konu ya da üzerine durulan konu. Orada fakirlik meselesi. Yani bu doğur, üçüz, fakirler ortaya çıkıyor. Fakirler ortaya çıkıyor. Bu Eskiden de vardı belki ama, ama bu sefer daha çok sanayi devrim şartları içerisinde daha çok izlenen bir sınıf bu fakirler genellikle işte bunlar kimler? İşçiler, eee işsizler. İşte, e, işsizler, iş, işçiler, çocuklar, kadınlar, tabi bir sürü e, kişiler ve bu meseleye e, nasıl halledilmesi gerektiği üzerinde e, duruluyor ve yani nasıl bunları tekrar sistem içine koyalım, nasıl tekrar bir şekilde düzenleyelim çünkü bunlar sistemi bir şekilde kanatıyor. Yani devamı edilmesinin e, o sistemin e, e, sürekli devam etmesinin önünde engel oluyor ve bunun üzerine iki tane yazar. Bir tanesi Gustavo Moliner. 1906 yılında Günümüzde İktisalci Sorunlar diye bir Belçikalı bir yazar bu. Bir, bir, Günümüzde İktisalci Sorunlar diye bir kitabı var. Orada özgür ile köleyi ele alıyor. Diyor, işte, biliyorsunuz kölelik lağabey diyor. 19. yüzyıl başlarında ve dolayısıyla işte top bahsettiği o, özgür işçi artık istediği şekilde, istediği şekilde yaşa, çalışan, isteyense gerisin, geriye, iş hattine yani sonuçlar ömrünün sonuna kadar çalışmayacak değil mi? Özgür işçi nedir? Özgür işçi bir iş ile belli bir iş vardır. O iş içerisinde iki taraftan istemiyorlarsa birbirlerinden ayrılırlar. Oysa kölenin tanımı neydi? Köle sonuçta doğar ve ölümüne kadar o köle sahibinin emrinde çalışır. Ve Burada mesela Gustav Le Bon'ler fakirlik sorununu anlatırken köleliğe çok vurgu yapıyor ve işte ve aslında fakirliğin neden köleliğe vurgu yapıyor? Çünkü aslında fakirlik sorunu o dönemde çözülmesi için tek bir çözüm yani tek bir yolu var. O da sosyal politikalar yani yardımlar. Ve bu yardımlar da iki türlü özel yardımlar ve kamu yardımları bir iki tane. Ve bu yardımlar içerisinde aslında Moliner'i ve aslında sadece Moliner'i değil, başka liberal yazarlarda işte mesela Bastia olsun Tokfid'de olsun zaman zaman ee, yardımların sosyal yardımların her zaman için e, e, ters etki yaptığını düşünüyorlar. Yani tersine fakirliği daha da arttığını düşünüyorlar. Çünkü daha önce de söyledim ya ee, bu sistemin temel direkleri vardı. Bunlardan bir tanesi mülkiyet hakkıydı, bir tanesi çalışmaydı, bir tanesi de doğal güzeldi. Sosyal yardımlar, işte bu üç e, e, mülkiyet hakkını, bu üç hakkı da sonuçta e, bozuyor. Neden bozuyor? Çünkü sonuçta sosyal yardımlar daha fazla sermayenin daha fazla vergi ödemesine neden oluyor ve dolayısıyla daha fazla vergi ödemesi sermaye bir ikimin önünde dolayısıyla bir engel yaratıyor ve o sermaye ikimin önünde bir engel yaratması da dolayısıyla sonucunda işe yaramaz hiçbir anlam ifade etmeyen fakirlerin duyurulmasına neden oluyor. Yani fakirler bu işten Duyuyorlar, ediyorlar, e, e, duyuyorlar, <gülüyor> içiyorlar bu yardımlardan, sosyal yardımlardan. Fakat bu sosyal yardımlar dediğim gibi hiçbir şekilde e, bir kümsal faydası olmuyor. Tersine e, e, son derece olumsuz yönü oluyor. Çünkü dediğim gibi sermaye bitki süreci e, sürecini olumsuz bir şekilde engelliyor. Vergiler yoluyla, özellikle vergilerin artması yoluyla. Peki... Peki Molin Ali ne öneriyor? Mesela Molin şey diyor, keşke diyor kölelik kalkmasaydı diyor. Oysa diyor, yani kölelik kalkmasaydı diyor. Çünkü köleler köle pozaralarının zamanında böyle bir sorun olmayacaktı. Çünkü köleler aynı zamanda kişiye ait olduğu için... Ee, o kişi dolayısıyla e, köleli köleyi istediği şekilde kullanabilecekti istediği şekilde e, onun, onun için özel bir vergi ödemeyecekti örneğin ve de aynı zamanda kölenin bakımıyla da üstlenecekti yani fakir fakir olmayacaktı köylerden korktu Köleye bakdıkları için fakir fakirliklerden çıkıyor mesela bunların için fakirlikte özgürlükler kaynaklanıyor yani işçilere özgürlükler verince Fakirlik olmuyor çünkü işçi kendine bakamıyor, kendisi kendine bakamıyor. Çünkü artık işçi özgür, serbest, köle değil, istediği şeyi yapabilir, istediği şeyi yaptığı zaman da o zaman bakamıyor kendisine. Yani mesela Korson, Prima Korson yazılarında şey diyor işte daha fazla diyor işte batakhanelere gidiyorlar diyor, işte diyor diyeyim diyor yozlu, yozluk, sosyal anlamda bir çöp ortaya çıkıyor diyor vesaire diyor o ise diyor köyleriyken diyor bunlara diyor bakın diyor onlarla ilgileniyordu diyor kölesi aileler onlarla ilgileniyordu diyor ve dolayısıyla köyleri çok furku yapıyor özellikle molinari ve sonuç olarak da mesela molinari e, e, özgür, iş, merkezi, yani bir de aynı zamanda tabii şunu da belki söylemek gerekiyor. Kölelik aslında iki tür bir şey. Yani birincisi hem kendiniz köleyi kullanıyorsunuz, kendi üretiminizde kullanıyorsunuz, hem de o köleyi satıyorsunuz. Yani üretim bir sanayisi de var aynı zamanda, kölelik sanayisi var. Köleliğin namel edilmesi de var. O sanayinin de yok olmasına neden oluyor. Ve o, o, o, o sanayinin yok olmasının temel nedenlerinden bir tanesi kölemin ilave edilmesi. İkincisi, kölelik sanayisi aynı zamanda iş gücü temin ediyor herkese. Yani herkes gidiyor, o merkezden köle kölesini alıyor ve kullanıyor. Dolayısıyla ortada bir işsizlik sorunu yok, sosyal sorunu yok. Bir efendime söyleyeyim bir fakirlik efendime söyleyeyim bir şey yok. Çünkü herkesin kölesi var. Herkes o köleği alıyor, kullanıyor, tekrar şey yapıyor. Ve onun içinde mesela Molinari şey söylüyor. Merkezi yapalım diyor. Mesela iş gücü piyasalarını diyor. Bir yerlerde toplayalım diyor. Mesela bugün ünlü bir bilimci de var aslında o şeyler. Yani merkezi alanlarda toplayalım diyor. 19. yüzyıl. Ee, 13 yüzyıl. 19. yüzyıl 13 yüzyıl. Başlıklar ölüyor. Yani işte. ve. Dolayısıyla, e, dolayısıyla, e, dolayısıyla böyle bir e, şey söylüyorum. E, Topfil ne diyor peki? E, Topfil e, de mesela e, buna karşılık e, şey söylüyor. E, e, bir tane e, şeyi var. Lusulopolism -Lö adında yazmış olduğu bir makalede şimdi bulamadım ismini sonra söyleyebilirim istiyorsam, sorarsanız. Ee, mesela o da sosyal yardımları ikiye ayırıyor. Dolayısıyla yani sosyal yardımları ikiye ayırıyor. Birisi kamu yardımları, ikincisi özel yardımları. O da özel yardımları kenara bırakıyor. O da aynı şekilde TOFİL gibi, TOFİL gibi kamu yardımlarının yapılmaması gerektiğini, çünkü verdiği e, sorunları özellikle sermaye bilgim süreci üzerinde dolayısıyla çok olumsuz etkisi olduğunu söylüyor. Ee, buna mukavir, Fockeville özel yardımlardan yana hmm. ıı, görüş belirtiyor. Şimdi... Hmm. Ee, dolayısıyla buradan yola çıkar, çıkarak, demek ki fakirlik üzerine, yani fakirler var, sosyal, bir sosyal sorun, sorun fakir çöp üretiyor, değil mi? Edgar Morin'in söylediğine göre, sistemi tıkıyor. Sistemi tıkladığı zaman, e, sistemin yeniden regular, regularize olması için, o zaman bir şeyler yapılması gerekiyor. Tolfi ve işte Molina'nın bu şekilde önerileri e, var. E, Bastia, Malthus'a baktığımızda mesela Joseph Garnier'e katabiliriz. Onlar da nüfus üzerinden hareket ediyorlar. Hem bizim bildiğini bildiği üzerine ve nüfus üzerinden hareket ederek diyorlar ki sadece ki e, yani sosyal yardımlar sadece sermaye fikrimini engellemiyor. Aynı zamanda sosyal yardımlar, fakirlerin daha çok artmasına ve arttıktan sonra da daha sonra işte zaman içerisinde tarım sektörünün kıtlığa girmesine neden oluyor. Neden olacak Çünkü o dönem biliyorsunuz tarım sektöründe şeyler bulunmamış. tarım sektöründe teknoloji, o zamanki tarım sektörü 500 yıl önceki tarım teknolojisini kullanıyor. Dolayısıyla Yeni teknolojiler kullanmıyorlar bu onun için öyle söylüyorlar yani nüfus artınca tarımda kilitli olacak diye düşünüyorlar ve onun içinde fakirlerin mümkün mertebe e, irrasyonel olduğuna hükmediyoruz mesela Marx'üstek Garni'ydi neden irrasyonel çünkü fakirler bilseler ki zaman içerisinde çocuk yaparak kendi kendilerini yani daha fazla çocuk yaparak bakamayacaklar o çocuklara. Bunu bilseler yapmayacaklar. Ama sosyal yardımlar onun, o, o durum bilmelerine imkan vermiyor diyor. Yani onun için çocuk yapıyor sürekli diyor. Çünkü sosyal yardım belli, belli ki diyor kamudan sosyal yardım alacak. Dolayısıyla düşünmüyor geleceğini diyor. Ve onun için sürekli çocuk yapıyor diyor. Ve onun çocuk yapması irrasyonel diyor. Çünkü rasyonel insan diyor yine de diyor geleceği düşünür diyor. Yani sadece kendisini düşünmez. Aynı zamanda toplumu da düşünüyor. Ve bunun içinde mesela üç kişi 3'e 3'e insanları, olan insanlar mesela Garnier, Joseph Garnier tamamen o da birisi bu profesörü birisi keskekte Fransız Fransız anayasası, Fransız meclisinde başkanlık yapıyor. Aynı zamanda çalışma eee hukukunda da uzman bir adam. Mesela Joseph Garnier insanlar üç ayrı diyor. diyor ki beyaz renkli ve köleler ve bu üçünden diyor en irrasyonel diyor renkli kesim diyor çünkü bunlar diyor aynı zamanda eğitimsizdir diyor mesela eğitimsizdir diyor. mesela aynı şekilde Molina bile bunlardan bahsediyor mesela zincirli zincirli eğitimsiz, alt yazısınız olarak görüyorlar. Gerçi diyeceksiniz ki o dönemde herkes işte çok mağdur böyle şeyler falan ama doğrudur. Ama Molinari de bunu söylüyor. Yani aslında çok ilginç şeyler söylemiyorum belki bu söyleyerek ama en azından üçe ayırıyor ve bu e, dolayısıyla renkli kişilerin aslında e, şey olduğunu söylüyor. Yani yani e, fazla geleceklerini düşünmediklerini e, ve dolayısıyla fazla kendilerini irasional oltuklarını söylüyorum. Burada en irasional bir cenevre teklif eden yine köle. Çünkü kölenin <gülüyor> nüfusunu köle di, köle sahibi bilir. yani köle kölelikli olsaydı eğer o zaman bu sahipçi olmayacaktı, Çünkü kölenin kendi nüfusunu aynı şekilde köle e, sahibi belirleyecek, e, nüfusun ne kadar artıp artmayacağını o bileyecek. Dolayısıyla e, dolayısıyla burada harekette Joseph Garnier de aslında, tipi Moninier gibi köyliye bir şekilde vurgu yapıyor. E, yani olumlu bir vurgu yapıyor ama tabii ki genel gençlerin de köylü yani onu söylüyormuş pek sinir veren sonuçta kişiler. Ee, fakat e, dediğim gibi ve son tarihinde sizinle hepiniz bilgi gibi Marius ve e, Garnier'de Bastia'da bunun içine tıklatabiliriz. Bu düzensizliği yani bu işte e, artan rüfus, artan fakirliği nasıl önlenmesi gerektiğinde hepinizde bildiği gibi ölüme terk ederek yani fakirlere ölüme terk ederek e, mümkün olabileceğini söylüyor. Bununla e, doğal düzen işte sosyal darbenizm dediğimiz konu yani Mümkün mertebe onlara e, işte şey diyor, mesela en e, Allah e, neyse ki diyor, veba e, diyor, veba e, hastalığı var diyor, e, ve eden diyor, veba hastalığı diyor, e, bir doğal e, düzeni gösteriyor diyor. Yani neyse ki beba hastalığı var diyor, şimdi bir mertebe bu kesimlerin e, evlerini ve mahalleleri temizlemeyelim, çöplerini toplamayalım, bunlara sağlık hizmetleri vermeyelim ki sonuçta bunlar şimdi bu kemizlensin ve vebadan öpsünlerdir. Ve bu söylerken tabii ki aslında bunu niye söylüyor? Çünkü bu kişiler irrasyonel. Rasyonel olmuş olsalardı kendine zaten çocuk yapmayacaklardı. Aldıkları yardımı daha e, makul bir şekilde kullanacaklardı veya gelecekleri düşünerek kullanacaklardı. E, başka türlü bir e, şekilde yapabileceklerdi. Mesela bir şey daha, ufak bir şey daha söyleyemeyiz konuşmamı bitireyim. Mesela, tamam, daha beş dakikanız var. Beş mı var, pek. Tamam. Ee, e, teşekkürler. Ee, mesela şey diyor, e, buna mukavir diyor mesela, diyor, yine e, Malkus. Buna mukavir diyor, mesela eğitimli kişiler diyor, mesela zenginler diyor, onlar diyor, daha rasyonel davranacaklardır diyor. Onlar diyor, çünkü diyor, yaşamın zevkini bilen insanlardır diyor, daha üst kategoriden insanlardır diyor, zamanı bilen, içinde bulunduğu zamanı anlayabilen, yaşamını, toplumu anlayabilen insanlardır diyor ve dolayısıyla onlar böyle bir durum karşısında diyor, iyi yapmayacaklardır diyor ama aynı şey alt sınıf için geçerli değil diyor, olmadığı zaman diyor, o zaman alt sınıf için geçerli olmadı vakitte doğal düzeni, doğal yasalarına bırakmamız gerekir diyor o zaman her şeyi diyor. Şimdi burada o zaman İki tür regülasyon var. İki tür şey var fakirliğe. Bastian Martus ve söyledikleri sosyal vermenizme yol açan e, bırakınız örsünler e, şeyi var. Öbür tarafta da aslında ona benzer bir başka yaklaşım var. O da mümkün mertebe işte e, mümkün mertebe daha fazla e, işte sosyal yardımları mümkün mertebe azaltılmasından yana olan kişiler var fakir de onlar de dahil özellikle kamu yardımlarının azaltılmasından yana mümkün mertebe kesilmesinden yana çünkü o da nüfus anlamında değil belki ama sermaye bittiği sürecini etkilediği için, sermaye sürecine yok ettiği için dolayısıyla olumsuz etkilediği için karşı kim karşı? toplu karşı şimdi buradan yola çıkar demek ki ee, insan hakları kavramına ne sonuç olarak son son süreci konuşuyorum demek ki burada e, aslında e, asıl temel mesele sema birliği süreci ve bu sema birliği sürecinde e, kapitalizmin işte e, çeşitli regülasyon araçları var bunlar işte insan hakları dediğim zaman işte ne bileyim, e, bunlar çeşitli işte eğer mesela hakları, işte senkri haklar, işte okuma, şey düşünce hakları vesaire ve bunlar aslında bir tür çeşitli normlar. Bunlar çeşitli normlar ve bunlar zaman içerisinde biri birinin yerine girebiliyor, bunu ve dolayısıyla son derece daha mümkün mertebe, daha eski normlar bunlar. Kimse ama mesela şöyle örnek vereyim. İşte grev hakkını ıı, talep eden işçiler 13. <gülüyor> yüzyıl başında teröristken, teröristler terorist, de giderken, <gülüyor> yüzyıl sonunda bir sosyal hak olarak ıı, kapitalizmin ıı, üretim süreçleri içerisinde, yani liberalizmin ya da işte o ıı, siyasal içerisinde bir hak olarak kabul edilebiliyor. Yani zaman içerisinde dönüşebiliyor. Yani bir ıı, bu, bu sendikalar yani içinde dönüşebiliyor. Ee, veya ters e, ve bu şekilde gelişebiliyor. Ama Kürber gibi zannediyorum bu yani bu insan haklarının içiliğinin işte e, zaman içerisinde doğması, zaman içerisinde boşalması, sonra deman içinde tekrar doğması aslında hep sermaye bir süreciyle iletimi olduğunu düşünüyorum. Ve o e, temel noktanın o var seviyorum. Ve onun içinde dediğim gibi e, bu sözlerin tabii şundan çok çabucak noktaladım ama eğer tıpçişli sorular olursa e, açabiliriz konuyu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi sırada e, Meku Sarpati hocamız var. Evet. E, sunum konusu Eros, Tanatos sorun salında. ...ve psikolojinin insanı. olacak <Gülüyor> hocam. Teşekkürler. <Gülüyor> evet, dışarıdan müdahale ettim. Evet. <Gülüyor> evet. ee, şimdi ben iki tane... ...çok güzel değerli arkadaşlarımın... ...iki konuşması vardı. Evet. Ee, ama e, bir tanesi özellikle e, bana daha yakın olduğu için e, Gökhan'ın e, biraz zaten oradan aynı kavramları ben de alacağım e, ben biraz daha değişik bir açıdan bakacağım fakat gerçekten e, şeydi e, ilk çok bir Ben biraz şeyden çubukluktan falan yola çıkacağım ama biraz içinizi karartacağım hasret getirdikler zamanki gibi çünkü ölümden bahsedeceğim ee, şimdi, neyse arada hep anlattığım şeyi anlatayım. Geçen sene e, mezuniyet gününde anlattığım öğrenci arkadaşlarıma, bir öğrenci yerime sohbet ediyordu. Dedim ki, amma karamızarsın daha bu genç yaşta. dedim. E, bana şey dedi, e, çocuk kızım bile hatırlamıyorum. <Gülüyor> Dedi ki, ya hocam sen doğal gidip 5 sene seni dinledikten sonra intihar etmek. <gülüyor> <gülüyor> Hala sağ vesa. <gülüyor> Duruyorum dedi, ona da sayesinde. Şimdi, ama ne yapayım? Şu, bakın John Cage diye bir adam var. Mesela, arkadaşı da müzisyen. Ee, şey yapıyor, deste e, yapıyor. İnsanlığın istirabını, sigarhesini almak için. Ee, ama sonra bir de buna alt bir son şey yapıyor yani şiir etkinliğine işte sözde insanlık derhal anlatıyor. Şey bitiyor, konser bitiyor. Hemen arkadaşının yanına koşuyor. Nasıl buldun diyor. Vallahi diyor hiç ummadım bir cevap verecek. Müzik kısmı iyiydi diyor. Çok beğendim diyor. Ama şiir kısmı rezildi diyor. Peki diyor? İnsanların sefaletini kabul etmiyor musun diyor cevap şu, e, bizim burada hep konuştuğumuz konu e, hemen belki şey yapmayacak ama cevap şu, yoldu. Ne kadar gerekiyorsa o kadar var. Şimdi tabi çok iyi anlaşılmadı. Ben de ilk okuduğumda çok iyi anlamadım ama şimdi birazcık böyle dönem gelince e, e, şey yapacağız, e, anlayacağız. Bu modern dönem yani e, şeysi, Çin dediği gibi Nietzsche, Nietzsche Tanrı, Ürzü Anlanda da olsa da birazcık o dönemli yani daha önce ne vardı, Tanrı vardı tabii yapar. Yani ikisi birlikte zaten. İnsan yoktu zaten. Üçgenin bir üçüncü halkası olarak bile yok. Ee, hiçbir yerde yok. Şimdi birçok düşünür bunu darma duman etti. Freud de. Freud ee, çok güzel etti. Freud insana tek başına kendi karanlık tehlikeleri içinde tek başına ve e, üstelik dedi ki e, insan dedi evet. yani öyle işte mutlu olacak öyle olacak öyle olacak falan dedi tabiatın umurunda bile değil siz bildiniz ve insan tabiatı dedi pek öyle hani e, hak eden işte hak eden e, bir yapsa değil İnsan Biraz evvel sevgili Gökhan bir soru sordu. Ee, ben de hep onu soruyorum bu çalışmalarında. Freud'un cevabını veriyorum. Benim cevabım değil. İnsan kötülüğü. Ee, Freud'dan ben başka yere geçeceğim aslında ama önce birazcık e, Freud'dan bahsetmek gerekir. Sebebi şu doğru olduğu için değil bence. Ama sistem <gülüyor> bir şekilde ilk olarak ''İnsanın içsel devinimleriyle tabiatı, tabiatla toplumsal yaşantıları, e, insanın ezeli korkularıyla, e, zevk arayışlarıyla toplumsal yapıları hiç değilse en azından sistematik bir bütünlük götürmeye çalıştı.'' Diye şey yapıyor. Şimdi Freud dedi, tarihi öbür tarafa koydu. ''Aa'' dedi insana, ''Sen buradasın, tabiat da burada. Ne haliniz varsa gör bakalım, birbirinize bakın.'' dedi. Bir kim yapsa biliyordur. Bir de darbi. Darbi. Darbi dar. dar. dar falan yok dedi. İnsana bak dedi tabiat var dedi. Eğer mursuzsan dedi tabiata bak dedi. Oradan şimdi o müzisyenin ne kadar gerekiyorsa o kadar var. Yani Burak'la konuştuğumuzdan beri ona şey yapıyorum. Eğer ola ki tabiat varsa soru. Ola ki tabi böyle bir program yok. Yani bizi yaşatmak, bizi mutlu etmek e, falan gibi bir, ola ki böyle bir program yok. Freud'a göre yok. Darwin'e göre de yok. Şimdi eğer yoksa Freud'a göre o zaman hiçbir zaman insan geçmişi yakalayamaz hiçbir şey yakalayamazlar. Geçmişten geleceğe dönüp projeksiyon da yapamaz. Bilim sıfır. Ne var o zaman? Freud'a göre bilim sıfır dedim. Unutmayın. Modernitenin temel dileğini şöyle bir salladık. Yani din zaten bir sallanmıştı. Tanrı zaten sallandı. İşte bilim de sallandı. Yani rasyonel falan gelince biraz da ama zaten sallandı. Talbiye göre de sallandı. Şimdi ee, diyor ki biliyorsunuz zaten ama ben kısa bir toparlayayım bir yere gitmeye çalışacağım. Onun için toparlayacağım. Yoksa ifadesi medya şeyler. Bir diyor, insan diyor, olsa olsa olsa olsa kendi zevklerinin peşindedir. Ama diyor orada da diyor çaresizlik için çünkü önce annesine babasına bakıyor. Diyor. Annesi babası birbirlerine aittir birinci ceza. Zep kapısı, haz kapısı tabağı. Şimdi bir, iki Freud'e göre temel eylem nedeni Eros. Eros bildiğiniz üzere çok kısaca sonsuz aşk ve cinsellik aranışı. Bilmiyorum. Bir uygarlık var, Batı uygarlığı ve bütün diğer uygarlıklar evraktan ve e, mitolojik uygarlıklardan bu hatta insan yaratılışından bu temel, temel edimi Eros'u bastı. Bütün O zaman diyor Freud işte şimdi bir görevi insanın yaratılış itibariyle temel edimi vardır. Bir, uygarlığı yıkmak. İki, bunu yapamayınca içine dönüp kendini yıkmak. <gülüyor> kendini tahmin etsek. Yani kaçınılmaz bir isim. Şu kimisine göre ee, bu bitkiyle kafayı bozmuştur. <gülüyor> Tırnak evet. Şimdi eğer etkiler, yani hedonistik etkiler bir etkisi. İkisi, i̇kisi bir Eğer bizim eylem nedenimizde bu ikisi bir de. bir en önemli neden insan aynen Freud'un değişimi kendini sahibi olmuyor. eğer insan kendinin sahibi bile değilse, hani şimdi ikisata geldi ama devamını herkes anlıyor. O diyor ki insan sadece bunu teşhinden kurtarıyor. Ve doğal olarak engel geldiğinde artı toplumsal engel geldiğinde tek derdi vardır, bunları yok edin. Edemediği zaman intihara yönetiyor. Onun için ölüm iklisi kaçınılmaz. Tabiatın diyor, Darwinde tamamlıyor, umurunda bile bir problem yoktur, yoktur. Tabi, bir problem yoktur. Her seferinde tartışıldığı problemler var mı? Ama herhangi bir amacı uğruna bir yattın? Sadece öyle. Öyleyse temel ne var? Bir eros, eros çıktığına göre ölüm. Tanrılara sor. Tarik. Başka bir şey yok. Tek tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Eros var. Eros var. Eros loket diline göre bilmiyoruz burayı. Eros var. Eros loket diline göre. Olmaz tamam. İnsan o zaman bir yandan buğlarda çalışacaktır. Hangisi olursa. Olsun. İki örmeye çalışacaktır. Ölüm öyleyse Frott'ta bir organizasyoncu. Bu fenalarda değişik bir şey demiyor, bir ürün diyor. Yaşamın temel bir tek amaç, bir tek problemi var mı diyor. Şimdi eğer kendi sinin sahibi değilse, insan, Freud da bunu açıklaması bir iki tane psikolojik kavram kullanacak ama çok kimseyi yormadan, iki tane süreçten dolayı bir erotik oral süreç, bir de erotik anal süreç, herkes biliyor aslında. Yani önce emme kaynaklı bir etkisi, sonra dışkıyı biriktirme kaynaklı bir etkisi. Çok kısa bir hatırlatıyorum, herkes bildiğin için. Yani seks etkisi, cinsellik etkisi, aşk etkisi, şimdi bütün kavramları aynı, aynı aynı toparın içine koyuyorum. Önce oral kaynaklı, bir müddet sonra da anal kaynaklı. Burada daha sonra iktisata gelirken bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Çocuğun yani henüz bilincine kavuşmamış, daha sonra da kavuşup kavuşmayacağı soru şart. Henüz bilincine kavuşup kavuşmamış. Tam benim karşımdaki... <gülüyor> ben biraz böldüğüm. <gülüyor> Şimdi ee... Şimdi İki et, iki itkide de temel iki etkide de yani bir emme etkisinde belli bir zaman sonra itilecek çocuğun geriye birikte bir etki kalacaktır. Yani birikte bir etkinin ne olduğu biliyorsunuz dışkıyı birikti bir etkisi. Bütün bütün çocuklarda şey e, yaşanan bir şey. Şimdi eğer diyorsanız bu ikisi engellediniz, ki engellenecek uygarlık ne yapacaktır? Diyecektir ki dış yok mu? Niye dışkını biriktiriyorsun? Çörtü aldı sana. Bu iki tahribat kaçırılmaz olarak genel olarak saldırganlaştıracak. Eğer biriktirme etkisi geçiştirilebilirse o zaman muhtemelen belki biraz daha ehlileştirebilecektir çocuğun saldırı kanlıları. Şimdi öyleyse bir anda haz var direğin aranışında, bir anda olmayıca ölüm var. Haz da Freud'un her dediğine katılmayabiliriz. Daha sonra bunun sosyal meseleyi nasıl getirebiliriz söyleyecek. Ama haz da ölüm birinin temel varoluşsal problemini temelini oluşturuyor. Haz, ölüm. Eros, Kim kazanacak? Özgürüm onun için kararını salacak. Ölüm kazanacak. Haz kendini ebedileştirmek için sürekli kendini tekrar etmek isteğinde olduğu için her tekrar ölüm oldu. Ölüm ama ilk aşamada gelmeyecek. Ölümden önce engellenen birey saldırganlaşır. Karşı tarafın elindekini almaya çalışır. Şimdi bir saldırganlık eğilimi. iki asıl benim geldiği ana süreçte sakatlığa uğramış birey bakın burada bu koyduğum bu analizine katılıyorum sadece yani en çok ana süreçte tıkanıklığa uğramış birey biraz daha büyüdüğü zaman ciddi bir hırsla obsede olacak. Hırsın ismi biriktirilmiş. Hırsı. Yani biriktirilemeyen dışkının yerine biriktirilebilecek para. Şöyle diyor Aymon'un cümlesi, paranın bizim için ifade ettiği alan anlamını libidinal doğası itibariyle ölçüyoruz. Onun zevkini dışkının, dışkı biriktirmenin bize verdiği zevke benzetiyor. Altın içinde şöyle diyor, bu değerli madde diyor altın içinde başlangıçta dışkıya o dışkı kelimesini kullanmıyor. Direkt ismini kullanıyor. Ben dışkıya şey yapıyorum. Anal bölgenin ürününe yönelmiş olan ruhsal ilgiyi yaşamın akışı içerisinde kendi üzerine çekti. Şimdi burada tabii göteyimlerden iki satırı çok severim. Nefis Oteles'te şöyle diyor. Alabilirsin bunlarla gırtlağının ve göbeğinin istediğini soytarır. Alabilecek miyim? Yani şimdi tarla ev ve sıra. Nefis Oteles cevap veriyor. Kuşkusuz. Sen yeter ki paradan haber ver. Hazırdır bu dünya üzerinde istediğin her şey. Şimdi Karl Abraham Freud'un müritlerinden bir tanesi daha sonra şöyle diyor. Para kazanmak, mal mülk toparlamak, bütün bunlar bu bir kimliğin yetişkinlik çağında dışa durumları. Finansın iki satır araya gireceğim. Bugün biraz durdu galiba son 3-4 ayda 3-4 ayda biraz durdu ama bugün dünya üzerinde dolaşan çılgın para miktarına baksanız da ve herkesin bildiği gibi bunun mal miktarı ile hiçbir ilişkisi olmadığına hiçbir ilişkisi olmadığınızda <gülüyor> başka bir sürü analizin yanında galiba Freud'un bu para biriktirme, para üstleme, cd'ye biriktirme zor payı var. Fakat buradan çıkardığımız önemli bir şey var. İnsan kendini sahibi olmuyor. Anlı yok. Din yoktur Ve rasyon tabiat var. Ne istedim? Belli mi? Geri iki tane şey kalıyor Freud'un dünyasında. Birazdan kendisi geçir. Neyini sipariş edeceğiz. İki tane şey kalıyor Freud'un dünyasında. Freud'un insanla ait ve dolayısıyla geleceğiz, göreceğiz topluma ait dünyasında iki çekiyor. İki tane şey kalıyor. Eros'la Tanrıız. Ve sonun şu, Şimdi biraz şeye girelim, irtisada girelim. Eros'un karşısında Eros niye kendini tamamlayamıyor? Çünkü karşısında Kullandığım mitolojik Tanrıızı bile Ananke. Ananke Kıplı'nın ismi. Ananke ismi. Kıtlık Eros'u geriye çekince, itince Eros tarafı çekildi. Kıtlık bütün İktisatçı arkadaşlarıma neyi hatırlattı? İktisatın ABC'sindeki temel kavramı. Kıtlık kavramı. Şimdi geleceğiz. kıtlık sorunu aşamayan biri yani Eros Anake çatışmasında altta kalan biri Eros taraftası diyecek. Keynes bu kavramı yani kıtlık karşısında gerileyen iktisadi gereğin çıkış yol nerede aradığını söyleyecek ve uyarısını yapacak. Ama bu <gülüyor> öyle geliyor ki Keynes yanlış bir uyarı. Fakat uyarı doğru. Yani yani eğer bütün rasyoyu, kendisi rasyoyu kabul edecek çünkü aşamayacağınız kıtlığın aşılmasına verirseniz, orada tıkanacaksınız, bu sistem kendini yok Şimdi <gülüyor> tabii kendini sahibi olmayan cümlesi Freud'a ait değil. Yani Nietzsche yörede, yörede daha e, değişik bir şey ama e, <gülüyor> insan kendini sahibi değil. Şopin'e o Şimdi bırakıyorum burada. geliyorum süratle. Eynes'in çok gözden kaçmış ama e, bence çok önemli bir eserim. Torunlarıma iktisadi perspektif. 1930 yılında 2030'a 100 sene diye e, şu anda 15 sene ama niye 100 sene diyor ki 100 sene sonra diyor kendis, iktisadi problem dediğimiz problem kalkacak, tahvet ediyor ve tarh ediyor. Yani ne kalkacak? Anamkita. kaldı. E, Freud'un Ananki'ye atıkta bulurdun nereden biliyorum? Çünkü şey pardon Keynes'in Ananki'ye atıkta bulurdun nereden biliyorum? Çünkü Keynes nerede yetişiyor? Lomsbury diye yetişiyor. Veya doğru okumadı İslam Lomsbury. E, Lomsbury de İngiltere, yeni İngiltere'nin Viktoryan döneminin eleştirisi yapıyor. 1925 tarihinde Virginia Bolsa'da falan İngiltere'nin en ciddi, yani elit entelektüel tabakasının yapıldığı şey. Evet. Şimdi Freud İngiltere'ye Long School'e bir arada Freud'sa palıp parlamış ama İngilter'inin Victorian ahlakı Freud'u gümrüttenciye soktu. Keynes 1921 falan gibi bir tarihte Freud u. Ve aynen buradayken kendisini. diyor ki Freud bir dehadır. Bütün bilimsel çalışmalarımızın önemli bizim için yani iksatçı olarak her zaman olarak bütün bilimsel çalışmalarımızın hipotezlerini Freud'te oluşturuyor. Bir daha kez psikolojiden bildiğim kadarıyla çok açık ve sık bahsetmiyor. Freud'dan da bir ikiye hariç bahsetmiyor. Nedeni bilmiyorum. Ama burada zaten söylüyor. <gülüyor> Diyor ki, ki cinsellik alanındaki devrimciliği ve kendi yaşantısı bir yana kendisi istatörlüğü buda da yaşamışsın. Bir önce şöyle 1930 yılında galiba bir yazısı var. İngiltere'deki ki, hanımlar itaat. Gördüğünüz gibi hanımlar evde oturmayın. Dönem evde oturmak zamanı değil. Ne yapacağız? Aynen hanımlar. Senin hoşuna gidecek. Ne yapacağız? Sokağa dur sevimli ama sofer çıkmanın bir amacı var alış veriş yapmak alış <gülüyor> veriş yapmak ne bulursanız satın alınıyor aynı bu cümlelerle ne bulursanız satın alınıyor evinizin dekorasyonunu tamamlamışsanız bir hanımlara veriyormuş ne bilmiyorum evinizin dekorasyonunu tamamladıysa bir daha dekore edin. Yıkın bir daha yapın. Aynen öyle. Tutuyoruz. Üzerinizdeki elbiseler çok güzelse, istiyor. Hepsini çöpe atın yeni baştan satın. Koçun ee, mu Efendim? Zengin bir koçun O bir tek kendisi var zaten. Şimdi arkadaşlar bu çok önemli. Niye çok önemli biliyor musunuz? Çünkü bütün bir kalesinin ilk kapıta akılak kapısında yok ettik. <Gülüyor> Yapmak istediği Yani tasarruf tümünü de şimdi merak ediyorum kendi kendine sordum heynes İktisadi problemin kalkışına tekrar geleceğiz birazdan. Son dakika kadar. İktisadi problemi yani anan kaldırma sürecini nasıl oluyor da ve hangi mantıkla harcamayı överek yapmaya çalışıyoruz? Bana öyle geliyor. Bütün müne Paraya ilişkin paraya ilişkin ve altına ilişkin görüşleri tüm örekeniz bakın ne diyor hayatın gerçeklerine ve zevklerine tasmak için araç olabilecek paranın bir mülkiyet usulü olarak bir aşk nesnesi olarak görülmesinin iğrenç bir tutku olarak görüyor bu tutkunun kimi zaman kriminal kimi zaman patolojik yansımaları olacaktır ve bunları kime havale ediyor bir satın alanından çıkarıyor diyor ki bunu tedavi olacak bir <Gülüyor> nedir. bütün bir ahlak yapısını onu adolar bunu soyut etkisi altında çökerterek yeni bir iktisat politikası ortaya İktisat politikası <Gülüyor> senin <İksat politikası. Gülüyor> adamın bir ya toz harcama. Umakbatatla harcama artırıcı politikalarla Ananki'yi gerletip, tanatosu nasıl yok etmeyi düştü. Para çünkü fenezi için aynı kendisi yerinde çok yukarıdan bir cümleyle diyor ki bilim yapamayanların sanat yapamayanların kendilerini gerçek keşfettikleri tek yer, para kazanmak iş adamı o biraz evvel anlattığımız itkilerini para kazanmakta kurduğum. Kanat <Gülüyor> pulsu girilesebilecektiniz. Şeyin çok sevdiğim bir lafı var. Blunt. Diyor ki ne yaptık ölüme? Bizi niye öldürüyorsun? Ne yaptık? birikim bir, ve bu dağılık boydaki saldırarak anal etkinin altında biriktirme isteği biriktirmenin becerilemeyin sonsuzluğa uzatıp sonuçta sistemi de kendini, tahri, kendini tahribe dönmesi aynı mekanizma Keynes'e Ama bir farkla Freud çıkışı göstermiyor ölüm kaçırılmaz diyor. Keynes o büyük şartlarsıyla dans, müzik vesaireyle hanımlar diyor koşun, harcayın göreceksiniz demek istiyor. Hanımlara bu kadarını söylemiyor. Gidin, harika bana bırakın diyor. Geleceksiniz diyor. Tarak olsun. Şimdi ee, Freud'dan son bir cümle o ki üç dakikada bitirmeye çalışacağım. Freud'la kendisinin altına ilişkin görüşleri neredeyse sadır sadır aynı. Diyor ki Freud bizim bilinçaltımızda diyor altının bütün uygarlıkları Ama başka hiçbir maddelin değil. Altının, hep altının bulunmasının, toplumsal bilinçaltılıkta yer almasının sizce nedeni nedir diyor? Acaba diyor, bizim etkilerimizle hiç miydi, ilişkisi mi ilişkisi yok? Kendisi aynı cümleyi kullanıyor. Diyor ki, bu insanlar diyor garip yaratıklar. Yakın kuyular açarlar diyor. O kuyuların içine dalarlar diyor. Işıklının içinde, kelimenin aynısını kullanan anladın efendim. için diyor? elleriyle, burunlarıyla, ağızlarıyla bir şeyler çıkarırlar diyor. Onları ellerine, yüzlerini gözlerine bulaştırırlar sevinç çığlıkları içinde. Altında bunu istedim. Süret tabii geçiyorum. Evinizin her ihtiyaç almayı unutmayın. Bir söylediyse Evet, 1931'e 15 sene aldık. Romsbury'de Freud'dan devraldıkları ile Keynes, bu maçı bir isim değil Keynes, Yakın Çağrı'da satıyoruz. Pre-Keynesian, Post-Keynesian falan, falan, falan ee, aldıkları ile <gülüyor> bana öyle geliyor ki sanki bütün o başlardaki anti-bentami anti-bentami genci felsefesini de unutar Freud çekken şey, ee, bunun iktisatın benim deyimim bu iktisadın dünyasının oluşumunda yani bir miktar vicdani sorumluluğu var gibi geliyor bana şimdi Freud diyor ki, bitirirken Freud diyor ki, tekrar hatırlatalım. Çocuk hemen ve şimdi annenin memesiyle Alamadı mı bas bas bağırmaya başlar. Çocuk hemen ve şimdi ışkısını birlikte saklamak ister. Müdahale edildi mi bas bas bağırmaya başlar. Ama müdahale bağırmaya Olacaktır bu. Olacağı için de buzgarlığı tahrip eden, kendini de tahrip edebiliyorlar. Şimdi ee, dün bir e, şeyde bir, bir yerde bir şey okudum. E, biliyorsunuz zaten hepiniz e, son dönemlerin hiç hepsi bir yana e, şey koşulları iklimsel koşulları. Teknolojiyi falan bir yere bırakıyorum şimdi. bir Bana öyle geliyor ki e, atlatmaya e çalışan ölüm, iktisadın önerileriyle rasyonel oldukları söylen. Hadi bak, hadi bak rasyonel diyor. Freud, şey e, Darwin hepsi yer alır. Bana öyle geliyor ki yani okuduğum yazıda 10-15 falan zaten yani çok fazla da artık şeye gerek yok bana öyle geliyor ki iktisaden insanı hızlandıkça hız çok önemli hız an içinde davrandıkça borsa onu istiyor. an içinde davranamazsınız ama anlayamazsınız borsa dolu çünkü hiç insan aklı Hiçbir insan aklı bir saniye içinde 300-400 kere dönen hisse senedini takip ederiz. Mümkün değil. Ya ben çok akıllı bir insan değilim ama yani hiçbir insan aklı takip ederiz. Dolayısıyla başka birileri bizim adımızı bir şekilde takip ediyor. olup Pitt'inle bizim haberimiz yok. O başka birileri de kim? Öyle bir kim de yok. Şimdi bana öyle geliyor ki bu kız içinde Taranto, maalesef hızlı <gülüyor> Yani, bireysel olarak hızlanıyor, sistemsel olarak hızlanıyor, küresel olarak hızlanıyor. Oh, biz kendi kendimize Ahmet'in boyu, Mehmet'in boyu veya Obama'nın Esad'a biraz yan çizmesi, Esad'ın olan bunun da uluslararası ilişkilerde eski olarak e, faydanın maksimizasyonunun dört derece aşağı inmesi, yukarı çıkması e, bir şeylerle vakit geçirebiliriz. Ama bir şey unutmadan e, Keynes Freud'ta aldıklarıyla e, ve hanımlara harcayın derken Rodolio e der ki kısad teorisi de bazen insanları biçimlendirir. Eee şey hızlanmış gibi geliyor. Üzgünüm. Yani para kapıyı iki kere vurdu. Evet. Üçüncü defa da <gülüyor> artık ne <mı> olacak? <gülüyor> ee, isterseniz şimdi hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, bir çay sigara molası verelim isterseniz bir 5-10 dakika? Böyle, sigara yapma. <gülüyor> <eden. gülüyor> Ondan sonra e, sorularınızı alacağız. Ben yine benimle birkaç sorum var. Soruları paylaşacağız. Şimdi i̇şte, deyilik toplantıda hocalarınızın e, e, katılımı kadar sizin katılımlarınız da önemli. Çünkü bu sonuçta cügeyi beslemek ilişkisi. E, biz hocalık hayatımızda öğrendiğimiz şey e, şu ders anlattıkça daha bir e, şeyimiz açılıyor. E, algılama kanallarımız açılıyor. Meseleyi e, görmedikleri kısımlarını görebiliyoruz. E, bu da böyle bir şey. Yani zaten sosyal bilimlerde e, birikiminiz arttıkça, bilgi birikiminiz arttıkça meselenin, incelediğiniz meseleyin ne kadar karmaşık olduğuyla karşılaşıyorsunuz. E, ne kadar bilginiz artarsa o kadar daha karmaşık, kompleks sorunlarla baş etmek zorunda kalıyorsunuz. İş yani zor aslında. Ee, kabaca Gökhan hocamız biraz e, felsefeyle başladı. Tanrı'nın varlığı ve bu insan e, bilincinde, toplumların bilincinde, kültürlerinde yarattığı etkiler. Ve oradan nasyonelik mutluluk ilişkisine e, geçti. E, genel olarak bu e, benim e, tabi hepimizin kendi kişisel inançları var. Benim de var. E, dolayısıyla ama bir bilim adamı olarak biz maddi değerlerle, tarihsel verilerle işi incelemek durumundayız her şey önce. Bu e, içinde yaşadığımız toplumun bize verdiği, eğitimin verdiği bir şey. Yani orta çağ insanından veya ilk çağ insanından farklı bakıyoruz meselelere. Ee, şimdi insanların hayattan beklentileriyle onlara ulaşmadaki başarısı üzerinden düşünürsek örneğin biz mikro İktisap'ta iyi buydu tercihleri çok kullanırız. Ee, bu insanın e, ihtirasının beklentilerinin sınırsız olduğu kaynaklarının kıt olduğu varsayımı altında e, yapılan bir modelleme bir soyutlama Halbuki benim anladığım bunu Gökhan hocamız bize daha iyi açıklayabiliriz sanırım. Ee, i̇nsanların hiç de öyle sınırsız isteklerinin olmadığı belli bir doyum noktası aynı karbonatörde olduğu gibi belli doyum noktalarında tüketim miktarları olsun. Yani yaşam tarzını belirleyen her türlü şeyde tüketim açısından belli bir doyum noktasında durdukları e, bu da faydanın yani kabaca bizim anlayacağımız değine mutluluğun belli bir e, genel dengede sabitlendiği sonucuna ulaşıyorlar. Bunun için işte bizim iktisatta kullandığımız seçim, yoğunlaşmış tercihler uygun olabilir. Bunu şeyde de kullanabiliriz. Yani ne dersiniz diye size bu soruyu soru değil bir, aç bir e, meseleyi açmak bağımında e, yöneltiyorum. Bunu tasarruf ağzının oluşmasında modellemelerini kullanılabilir. insanların belli bir risk derecesinden çok o risk tercihlerinde de bir doyum noktasının olabileceği yani beklentilerinin ve faydalarının belli bir yerde sınırlandırıldığı bir model daha mı gerçek hayatı şey yapabilir. Her açıdan yatırım, tasarruf etkili. Evet. Bunlar yani bunu açabilirsiniz. Ben de çok istifade etmiş olurum. Murat Gürgüs Hocam çok enteresan bir noktaya değindi. Ee, i̇nsan tarihinde özgürleşmenin, insan haklarının, e, insan hakları evrensel beyan namelesinin e, getirdiği şeylerin, e, kavramların, insanın doğal haklarının aslında, bazı batılı aydınlar tarafından ki burada örnek verdiği Tocqueville, Molinare ve tarafta da bizim Maltius, Bastia ve Galmiye. Genel olarak medeniyetin ve insan haklarının gelişmesinin aslında kapitalist bir toplumda kaynak tahsisini bozacağını dolayısıyla fakirliği arttıracağını böyle bir tercih yapmaktansa ya fakirleri ölüme terk edin, güçlü olan yaşasın güç haktır, might is right tam bir Britanya İmparatorluk ananesi mucibince e, kabul edilebilecek bir yaklaşım, güçlü olanın yaşayacağı veya vahşi batıda Hızlı çeker, herkesi öldürür, güçlü olan yaşar bu tarz bir e, dünyayı savunan veya öyle olması gerektiğini savunan Malchus ve benzerleri bir tarafta, öbür tarafta Tocqueville ve Molinari Köleliğin, yani hepiniz Spartaküs'ü seyretmişsinizdir muhakkak gençler özellikle. Benim kuşağım benden büyükler de daha çok Kubri'nin Spartaküs'ünü hatırlarlar. Ee, oradaki Domina ve Dominus Efendi ve Hanımefendi tarzı tiplemelerin köleler için daha uygun o bir yaşamı e, getirebileceği köle sahipliğine yani. ee, bunu savunuyorlar. Ben hocama şunu sormak istiyorum. Acaba acaba bu tarım toplumu yani kapitalist toplum öncesi toplumlar için geçerli olabilecek bir şey. Çünkü kendi kendine büyüme mekanizması çok sınırlı olan toplumlar bunlar. Kapitalist toplum kendi kendine büyüme eğilimleri olan. Zaten durmak yok yola devam diyen. Durmayalım düşeriz diyen bir sistem. Sürekli büyümek zorunda olan bir sistem. Acaba böyle bir sistemde ee, sosyal yardımlar niye kaynak tahsisini bozsun, bozmalı mı? Bu adamlar bunu bilmeyecek kadar cahil değillerdi. Acaba dayandıkları bir sınıfsal tercih mi vardı bu politikaları öne sürerken? Mesela ben şeyi gördüm en azından biliyorum. O gerici sınıfların, aristokratların, Ruhpa sınıfının temsilcisiydi. 19. yüzyılın İngiltere'sinde. Öbür tarafta Ricardo ve Lantierlerin e, büyük e, şeyin yeni çıkan finans sermayesinin Lantier'in yeni çıkan finans sermayenin temsilcisi, bir tarafta Mill gibi, Smith gibi adamlar girişimcilerin temsilcisi, küçük e, ölçekli üreticiler. Acaba böyle bir ilişkiyi anlayabilir miyiz? Metin Sertati hocam hocamda e, Freud ve Keynes, Freudla başladı. Hepimizin bildiği Eros yani aşk, haz ve ölüm kavramları etrafında insan bireyinin içgüdülerini açıklayan hemen bu iki kavram etrafında insan bireyinin bilinçaltının oluşmasını inceleyen bu. bu tabi biliyoruz totem ve tabuyla dinin bir psikos haline geldiğini de savunan ve dolayısıyla bu psikolojiden, beyin psikolojisinden bütün toplumun ve medeniyetin oluşumuna bir yol açan teorileri var e, Freud'un. E, bu Keynes'de yansımalarından bahsetti bir hocamız. E, özellikle Keynes'in tüketime, tüketim talebine efektif talebe olan vurgusunu e, çok daha önce hiç bir, benim de görmediğim beynimi ufkumu açan bir bakış açısıyla Freud'la ilişkisine bağlıdır. Ancak ben e, benim bildiğim e, yani Keynes belli bir konjonktüre göre konuşmuş olamaz mı acaba? Bu 1929 muhrağını özellikle kadınların alışveriş yapması vesaire e, <gülüyor> ne diyecektik pardon Kadın, yani çok birazdan eleştiri gelecek hanımı geri alın lütfen. Kadınların ee, Bana biraz ben, ben şöyle söyleyeyim bu konuda net açık ben imparatorluk <gülüyor> kültürünün e, bir sonucu olan Türk toplumunun bir münevveliyim <gülüyor> aydınlıyım veya bunlar da kabul etmiyorum bir hocayım kullandığım dilde benim kendi tercihimdir hanımefendi, beyefendi beyliği cennelunun karşılığı olarak kullanmama ama bay ve bayan kelimesini çok kullanmayı tercih etmiyorum kadın da genel olarak bir e, cinsiyetin tanımıdır yani öyle söyleyelim yani İngilizler veya Amerikalılar male, female diye males bu tarafa, females bu tarafa demezler. English and gentlemen derler. Ay, kadındır, bu, bu dilin gelişmişliğiyle mi? alakalı bir şey. Ee, yani kullandığınız dilde nüanslar olursa kadını e, genel bir cinsin tarifi için kullanırsınız. Ama e, bu male, female karşılığıdır. Ama hitap ederken insanlar çünkü ee, burada karşılaştığınız insanlar her biri saygınlık içeren şahsiyetler. Bu toplumun kültürüyle, geleneğiyle alakalı bir şey. Bunu da çok karşımıza almamıza gerekir ama siz kadın kullanırsanız ben ona karşı çıkmam. Bu benim tercihim. Öyle söyleyeyim. Ee, hepimiz keşke Atatürk'ün kullandığı Türkçeyi konuşabilsek. Çok güzel konuşuyorlar. Ama maalesef şimdi o Atatürk'ün Türkçesini hamle yalnız bir dönem var bir dönem var işte adam yalvaçtan hava bahsettiği yani bayağı bir öz Türkçe kullandığı öz Türkçe derken e, çağdaşca da bozmak kelimesi kullanıldı kendi resmi kayıtlarımızda vardır böyle bir dönem olmuş ama o zaman ben, ben YouTube'daki Türkçe'sini e, tercih ediyorum ondan sonraki yazılarında da zaten o bir, bir dönem o öz Türkçe e, ondan sonra yine kendi konuştuğu bir lisanla dönüyor. O güzel bir lisan. Ee, tabii bugünkü şartlarda biraz daha inceldi bu. İçinden fazlalıklar atıldı. Ama e, şu anda çok fazla İngilizce etkisini görüyoruz. Neyse bu dil meselesinden ziyade ben Hazreti Yusuf'tan bahsediyor şey. Keynes. Diyor ki artık bu, bu toplu collective servislerde bir yerde okuduk diyor ki tarihdeki ilk maliye bakanıdır Hazreti Yusuf diyor. O ünlü firavunun şeyi var. Rüyasını görüyor işte 7 sene kırklık, 7 sene bolluk. İşte kırklık zamanlı e, bolluk zamanlı daraltıcı maliye politikası, kırklık zamanlı genişlemeci maliye politikası. Yani e, bu konjonktüre göre genişlemeci bir maliye politikası ve tüketin talebinin teşvik edilmesi savunulmuş olabilir ama genel tezi konjonktüre karşı konjonktürün durumuna göre o pozisyonu değişebilir. Dolayısıyla genel bakışıyla Keynes'in bir talep yönetiminden bahsedebiliriz. Ama böyle sürekli tüketimin teşviki üzerine bir şey düşündüğünü acaba söyleyebilir miyiz? Benim size yöneltediğim sırda bu. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bunlar. Sizin de sorularınız varsa yavaş yavaş isterseniz benimkileri cevaplarsınız yoksa alalım mı soruları? Tamam, hepsini tamam. alalım. Tamam, öyle yapalım. Mestim. Evet, buyurun. Soruyu soranlar isim ve soruları söylerler. zaten yazayım onları. Bura kataktık. Eee, ben de Murat'ın dediği gibi teşekkür ediyorum üçünüze de. Türkiye çok farklı karşılaştıklardan, eee, çok katılımcı bir deneyim sağladı. Ee, bir sorun şu, ee, üç konuşmacıda da hep rasyonelite kavramı geçti. Ee, ben bu rasyonelite kavramını çok sorunlu bulmuş adamım. Çünkü e, hiçbir tanıma e, uymayan bir mantığı var. Hatta totolojik zaman zaman, hatta bence oksimonon bir tarzı var. Bunun için e, bir şey rasyonel mi, irrasyonel mi diye değerlendirirken sanki bir tanımda anlaşmışız gibi e, konuşuyoruz. Üç konuşmacıda da da e, rasyonelite ve irrasyonelite tanımını geçti diye söylüyor. E, biz rasyonelite konusunda e, hepimizin anlaşabileceği e, evrensel bir tanım yapabilir miyiz? Veya sizlerin rasyonelite tanımı nedir? Bunu merak ediyorum doğrusu. Çok teşekkür ederim bir sorusu oldu. Ben <gülüyor> abim, çok teşekkür ediyorum. İsim soru. Necmi Tarık. Ee, Sayın Mahvetliğim, size bu keynesin torunlarına dair yazmış olduğunuz kitabdan bahsediyoruz. 1930 etimiz ve 100 yıl sonra bir iktisadi sorun olmayacağına dair bir kehaneti var. Buna anlamamız gereken şey şu mudur? Keynes şunu söylüyor. 100, 100 yıl sonra iktisadi sorun düşünecek bir dünya olmayacaktır. Kastettiği şey bu mudur? doğru anlamak için. Tekrar sormak istedim. Bir, ee, bir daha az, hani son değil. ya Keyresin o kitabında söylemiş olduğu şey 100 yıl sonra iktisali sorun olmayacak çünkü bunu düşünecek, düşünmeye gerek kalacak bir dünya olmayacak. Kastettiği şey bu mudur? Yani dünya olmayacak dünya yok olacak. Dünyanın pek çok sorunları olacak. Kimsenin iktisali sorunu ha, düşürmeye anladım. gerek duymayacağı, ihtiyaç duymayacağını da ifade etmek istiyordum. Ee, Sayın Karakkal, şu konuda bize yardımcı olur musunuz? İktisat teorisinde bu <gülüyor> fayda fonksiyonu yerine mutluluk fonksiyonunun geçtiğine dair bir cümle kurdunuz. Şimdi fayda fonksiyonu işte biz iktisat eğitimi alırken işte öğrenmiş kordöbetin evet, faktörüyle geçtiğe işte, verilen fayda arasında bir ilişki tanımlardı. Mutluluk fonksiyonu nasıl bir e, fonksiyonu? Size biraz bunu tahrik vermişsiniz. Ee, Sayın Gürbüz Gürbüz kölelik ve özgürlük çelişkisinden bahsettiniz. Ve orada tam e, düşünülmemesinden zikredemeyeceğim ama bir çözüm olarak kölelik piyasasında ya da kölelik piyasasında sunulan emeğin merkezileştirilmesi gibi bir çözümden de bahsettiniz. Bunun e, günümüz dünyasına yorumlanmış şeklini nasıl tabi edersiniz? Özellikle emek piyasalarını yönetmek anlamında söylüyorum. Teşekkür ederim. Ben de Hatice Tarık Ben de e, Burak Hocama soru, soracağım e, Aslında amacım Siyasete girme konunun asla değil e, Belki biraz da Sosyolojik bir analiz talep etmiş olacağım ama e, O söylediklerinizden de yola çıkarak insan haklarını Talep eden doğal olarak bundan Yoksun olanlardır İşte e, özellikle de Ekonomik anlamda sıkıntılı insanlar ...yeni açılımlar, hokumsal sınıf atlama talepleriyle belki de insan hakları yönünde Şimdi Türkiye'de de çok garip bir durum var. <gülüyor> hani Marx'ın e, sosyal e, sınıflar ve de... <gülüyor> ...iktisadi sistemler konusundaki tezini de e, Türkiye gerçeği yalanlar, işte olmaz. Onun gibi... Şimdi bakıyoruz, üstü açıklamalar yapıyor. Daha fazla demokrasi lazım, daha fazla insan hakları lazım. Bunlar üst sınıf. Yani toplumun e, kaymak tabakası. Rahat yaşıyor. Adamın muhafazakar olması lazım. Düzeni muhafaza eden pozisyonla olması lazım. Bakıyoruz, işçi sınıfı her şey çok güzel. Düzenin devam etsin diyor. Şimdi o, o çelişki ben e, hani kafamda çok da bir yere oturtamıyorum. Nasıl bir Bilemadır. Bu okulunda bana birazcık ufuk açarsanız Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Benim de yine zorlar. <gülüyor> Geç bir <saniye. gülüyor> ben Bora Hoca'ya soracağım. E, toplumu 3 sınıfa ayırıyoruz dedik. E, beyazlar, renkliler ve şey, torlar. Ee, bu, bu görüşü sunan insanların ben bu üç sınıfa neye göre ayırdıklarını ve renklerin irrasyonel olmalarını geri planlık sebeplerine dair ne söylediklerimi Ben ne sorayım abi? isminiz neylesi? Nazlı. Ee, Halbuki Yıldız. Benim sorum e, Gökhan ve biraz Burak hocam oldu. E, günümüze davranışa isatçıların e, rasyonelleşmiş dinin yerine nasıl söylesem. Başka bir e, motifin, başka bir şeyin ne olacağını, bunun sorusu sorunu söyledim. E, sizce böyle bir arayışa bugün gerek var mı? Hani dinin geçmişte öyle o sistem içinde ezilenlerin, sömürülenlerin e, rızasını sağlamak amacıyla bulunan bir e, şeyin bugün için başka araçlarla gerçekleştirdiğini düşünmüyor musunuz? Hani bunun dinin o görevini bugün başka şeylerle gayet güzel yerin doldurulduğunu düşünmüyor musunuz? Bu anlamda çeşitli kavramların da bugün için e, bence fetişleştirilmekte, hani insan hakları olsun, demokrasi olsun ve bunların e, açıkçası yine işlevi alt sınıfın, sizin bence e, ücretli işçilerin, emekçilerin e, yine rızasını elde etmek oluyor. Sınıf atlamak olsun veya sınıf atlandığında aslında bunu mutluluk getirmediğini söylemek olsun çeşitli kanallarda yine e, ist bir istikrar sağlanmıyor. Bu anlamda e, insan hakları ne kadar somut ve yani e, sınıflardan bağımsız <gülüyor> bir kavramı size de sorayım. Teşekkür ederim. Hoşbulda. Selam. Neyse, <gülüyor> evet, Yine senden başlayalım Gökhan istersen. Evet, evet. Lipekat'ta e, senin konumdaki tasarruf ve tüketim meselesiyle davranış zaten gerçekten çok ilişkisi var. E, Hatta bunu literatürün %20-25'ini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama e, tüketim dediğimiz olduğu ya bir farklı psikolojik motivasyonlar gözüyle bakılıyor. İşte buna relatif tüketim veya pozisyon fonksiyonu, işte referans alanı gibi yeni teorik tanımlar getiriliyor. Yani bir insan tüketim yaparken gerçekten bugüne kadar ki Ortodoks İktisat'ın dediği gibi daha fazlayı daha azı tercih ederek mi yapıyordu ilgili yani, e, yapılan çalışmalar var. Mesela şöyle bir soru soruyorum. işte 10 bin dolarla e olan bir ülkede e, 11 bin dolar kazanan da olmak istersin. Da işte e, 17 bin olan bir ülkede 15 bin kazanan Oradaki 15.000'i, oradaki 11.000'i birçok insanın tercih ettiği görüyoruz. Yani, yani e, bulunduğu ortamın daha güçlüsü, daha hakimliği, daha çok tüketeni e, olmayı tercih ettiği görüyoruz. E, bu tercihi yaparken de tabii ki bulunduğu ülke bazında ila düşünmemiz gerekmiyor. Kendi çevresi bazında da bir takım kendine tüketim hedefleri belirliyor. Bu tüketim hedeflerini belirlerken ortalama gelirde olan bir insan kendine çok zengin bir insanı e, referans alanı evet. olarak belirleniyor. Peki o zaman neye göre evet. referans alanlarımızı belirliyoruz? Yani kimden daha fazla tüketmek istiyoruz, kimin gibi tüketmek istiyoruz gibi sorulara girdiğimiz zaman bunun empatiyle, kişilik özellikleriyle ve birçok şeyle bağlantılı olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ama tabii çok geniş bir itibliği ee, yine e, açılış konuşmanı yaptığın zamanla ilgili de hoş bir e, tesadüf oldu diyelim. Çünkü e, Habermas'ın public stafaya falan dediği iddiası yani Habermas, 20. yüzyıldaki hemen hemen bütün felseleciler ayrı gerçek. Ama Habermas'a şöyle bir iddiası var. E, ne zaman ki işte eee İnaç krizi, bunun yerine rasyonel dünyanın alması dünyanın kendine yeni etik dayanaklar doğru ile yanlış ayırt edecek dayanaklar bulmaya çalışmasıyla ilgili bir konuşma yapsa Habermas, şu üç kelime geçiyormuş. Karşı taraftan gelen cevap ister onaylayıcı olsun, ister eleştirsel olsun. İlerleme, ortaçağ ve ispat kelimeleri geçiyormuş. Ve Habermas da Fabrik Sperr teorisinin mimarı olarak veya, ve, ve bir aile gerçi olarak o biraz önce bahsettiğim çekiç vesairein her şeyin birbirine bağlı olduğu adına feminyarit veya referensif o ağın çevresine dolduyoruz. Ve aşağı yukarı beynimizin %90'ını narar olarak kazanıp böyle 16-17 yaşına geldiğimiz zaman konuştuğumuz her şeyden işte kapıdan çıkılır. Bu düşünce şöyle bir ses çıkara kadar dünyalarca bir kum'un bizim insanlığımızdan, bireyselliğimizden bağımsız olarak kafamıza nörol olarak yani bireye çok küçük bir yer olduğunu bir örneği kullanıyor. Günümüz dünyasında ne zaman bu mesele değinsek o devasa yapıdan bu üç kelime geliyor ama sen ilerlemeyi kullanmadık. Ortaçağ ve ispatlarlarını kullanmadık. <gülüyor> bu da ilginç. Nedendir? bir Günlendir. Çok felsebe bir tartışma. Ee, nasyonelitenin tanımı bir Tabii ki işte epistemoloji alanının çok baba bir sorusu. Yani o doğru ve yanlış meselesinde tanısal referans falan hatırlanan kaplıktan sonra eğer bizim beynimizde a priori olarak bir bilgi varsa, yani kant diyor ki var hatta bunlar 12 basamağa yapmıştır. İşte eşitlik şu bu falan diye sayıyor. 12 tane kapla biz dünyayı yiyelim. Descartes'ta bizim her şeyimiz ya Her şeyimiz beynimizde kazınmış. Sanki yeniden böyle hatırlıyoruz. Yani. Dolayısıyla rasyonelitenin bugünkü anlamda mimarları bunlar oldu. Tanımı da şu, yani epistemolojik sorunu kısacası bilgi nedir, ne doğrudur sorusuna dışarıdan herhangi bir destek almadan apriori olarak, inet olarak tanrımızın, Tanrı'nın aklımıza yerleştirdiği e, kendimizden gelen bir cevap rasyonelde. Yani rasyo, akıl meselesi. Yani herkesin kısacası özetle, mekan ve zaman ve tarihte değişmeyecek mutlak bizim beynimizin ürettiği doğru olarak, e, diyebiliriz. Ama mesele bu kadar muğlak ve büyük bir mesele olunca tartışma da tabii ki diyet olunca net bir tanımlı bilimsel bir tanım elde etmek gerçekten bildiğiniz gibi çok zor. Mutluluk ve fayda fonksiyonu e, meselesinde Şimdi, daha önce ortodoksik satın tanımladığı bir fayda fonksiyonu ve fayda maksimizası var? Ve e, bu fayda da acayip muğlak bir ve yani yine de ölçülmesi de çok zor bir kavram. E, tabii daha ısırlık savcılar şunu demiyor, mutluluk ölçülmesi daha kolay bir kavramdır demiyor ama bir takım ölçmek üzerine ölçümüyle ilgili çok uzun tartışmalar var ve bir takım sonuçlara ulaşılıyor yavaş yavaş onun ölçümüyle gidiyor o da böyle otor et kendi kendine de otor etme şeklinde falan var çözümler e, e, şu meseleyi söylüyorlar yani daha mısı da <gülüyor> psikolojisinin bu alanında uğraşanlar artabiliriz işte daha çok tüketme, zengin olma, gayri safi, milyar sayı, arttırma, bir bunların şey, bizi bir yerlere e, tam olarak götürmediğini görüyoruz. Şu insanın e, mutlu olma çalışına nasıl yardımcı olabilir? Hangi kısadi davranışlar, hangi seçişler, hangi tercihler ve ne tarz gibi, e, ekonomik sistem insanı daha mutlu eder? E, dolayısıyla maksimize edeceksek bunu edelim. Bu e, Ölçme sorunu nasıl bahsediyorlar? Ölçme sorunu tabii başlı başına bir sorun. Ee, burada e, yapılan şey self-report. Yani e, çeşitli zamanlarda, farklı ortamlarda bazen eline bir şey vererek vesaire falan, binlerce takip <gülüyor> bazen de işte birden ana kadar yukluğu derecelendirirsek işte ilk önce şunu soruyor. Hayatta başına gelebilecek en kötü, en mutsuz edici olay nedir? En mutlu edici olay nedir? Ona bir desem, ona on desem şu anda kendini nasıl hissediyor? Oto oto beyanlarla e, yine ölçmeye çalışıyor. Şimdi insanların e, bugün dine ihtiyacı var mı? Dinsiz durumumuza devam edebilir miyiz? Zaten öyle olmak zorundayız. Devam etmek zorundayız. Tekrar dinle geri dönüş e, diye bir şey. E, bütün bu tartışmadan benim çıkardığım sonuç yani ne kadar işte şu anda e, şey e, Birleşmiş Milletler dünyanın yüzde otuz ateist yüzde yirmisini falan değişti. Yani yüzde yirmi çıktı. E, Tanımlasa da aslında Türkiye'de bu soruyu sorsak, geleneksel dindarları da koysak işin içine, bu belki de %70'lere çıkar. Ama ortaçağ e, dindarlığı mantığında bakarsak yok öyle bir. Dolayısıyla artık referans olarak e, dini alamıyoruz. Herman Melville Mobidik de şöyle bir öneri yapmıştı. Herman Melville Mobidik bir balinaydı biliyorsunuz ve da tane isim diyordu bu kitapta. Eee ve e, Tanrı'yı öldürmenin peşinde olan işte dindar, bilimsel bakışlı bir grup e, gemideki adam Tanrı'yı yakalamaya çalışıyordu. Yani, ama Amelgül onların hepsini tek tek öldürdü. Bir tek Pagan dinine inanandı. Çok yüzlü, çok e, farklı bir e, insanları da kapsayacak bir dine inananı geliyor bırakıyordu. Ve şöyle bize şunu söylüyordu. Ya, biz insanın doğasına yine en uygun olan Pagan dinlerdi. Çünkü pagan dinlerde, işte eşcinselinde tanrısı var işte katilinde tanrısı var bir tek doğrunun olduğu ve bir tek doğru insan tanımının olduğu bir din zaten insanı mutlu edemezdi dolayısıyla new age mi, yeni bir şeyler mi diyecek ne gelecekse böyle çok yüzlü çok yönlü olmalı mutlak bir doğru insan tanımı yapmamalı ama ne geleceğini biz bilemeyiz sadece dine ihtiyacımız yok ama doğruyu yanlışı e, tanımlarken e, nereye dayanacağımızı işte Nietzsche'nin tanımına dayanamıyoruz. Ben peygamber olayım, bir olsun, onları anlatayım, onlar da gitsin herkes anlatsın ve yeni etik tanımıyım ben. Çünkü <gülüyor> bir tanıma gidemiyoruz. O zaman mu ve yanlışın ne olacak? Şurada şöyle bir soru var. Son bir soruyla bitireyim. Ee, bu soruya karşı bir soru. Sorayım. İngiltere'de bir olay oluyor 1800'li yıllarda ve İngiltere'yenler bunu çok tartışıyor. Bir gemi batıyor, altı kişi kurtuluyor. Gerçek olay, bazı telâdet Bu altı kişinin beşi patron zengin yüzlerdeki kişi işte çocukları var vesaire falan, bir tane de bekar 18 yaşında bir Tayf olan Ve bunlar 20 gün geçtikten sonra ya ya hepimiz öleceğiz, altımız bir öleceğiz, ya da biz bu adamı kesip diyelim. Biz ölürsek 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi zarar görecek. Ve bu işin bağlaması yok değil. Adamı orada öldürük, iyi olur. Şimdi, beş kişi mi ölseydi, bir kişi mi ölseydi? Veya işte Harburt'tan Edim bir adalet dersinde bu soruyu şöyle soruyor. Arabayla gidiyorsun ve birden freni tutmadığını fark ediyorsun. Yolun ortasında beş kişi var çocuk çocuk. Bir de kırabileceğim bir yer var. Orada tarlada gariban biri ekliyor, bitiyor. Kırıp onu öldürür müsün diyor. Harburt'ta öğrencileri yüzde doksanı Evet ya 5 kişi çok çocuk ölceğine bir kişi olsun darip Ve soruyu şöyle soruyor. Peki köprüde oturuyorsun görüyorsun 5 kişiye doğru giden bir araba var. Ve yanında 300 kiloluk bir arkadaşın var. Çekirdek çekiyorsunuz herhalde. Fark ediyorsun ki ona bir oğul dursa arabanın önüne düşecek. Arabayı durduracak. <gülüyor> Yapar mısın bunu dediği zaman yine bakın 1'e 5. Bu sefer yüzde 98'i hayır diyor. Dolayısıyla biz aklımızda bu sorulara cevap veremiyoruz. E, din de gitti. Hem bugünkü felsefi anlamdaki kriz bu sorulara nasıl cevap vereceğiz? Burada doğru nedir? Dolayısıyla e, dine geri dönüş değil. Dinin e, sosyolojik anlamda, Marksist anlamda kullanılması vesairesi bunları Sadece önümüze baktığımız zaman doğruları yanlışları belirleyiş sürecinde Bilim ne kadar rol alacak? Kesefe ne kadar rol alacak? Ve nasıl belirleyeceğiz meselesi? Güzel mi sizde? Şimdi bu e, şey sizin sorunuzda sosyal yardımına kaynak tahsisini e, ne ilgili soru sorunuz? E, denetleri sebeplenmediğiniz için neden biz kaynak tahsislerinde bir şey yapıyorlar. E, yoksunlar niye sosyal yardımlara karşı çıkılar mı? Evet, doğru bir yani o kendilerinin yani, mensup olduğu sınıf. Fakat onun ötesinde şunu da söyleyebiliriz. Yani daha şeylerden de geçilerek Kur'an'dan Mesela sosyal yardımlar aslında bir şekilde doğal düzenini bozuyor. Yani resimli sadın anlayışının doğa düzenini bozuyor. Çünkü sonuçta bir anlamda rekabetçiliği azaltıyor. Çalışmanın yükleğini azaltıyor. Çünkü yardım insanları tembelliği Ve tembelliği yıkdığı için de artık burada kamu yardımlarından bahsediyor Yani tembelliği yıkıyor. Çünkü neden? Kamu yardımlarının karşılıklı bir ilişki. Kamu yardımının karşılıklı bir alıyor. Dolayısıyla kamu size, kim olursanız onu size o yardımı veriyor. Fakat siz o yardımı aldıktan sonra kamuya, devlete karşı bir göreviniz olmuyor. Sadece her tarihe işte o e, almak için gidiyorsunuz. Belki arkasından e, küfredebiliyorsunuz. Elbette işte devlete ayrı konuşabiliyorsunuz. Ama siz onu e, vatandaş olduğunuz için o bilirden yararlanıyorsunuz. Dolayısıyla bunun karşıtı iştiği olmuyor. karşılıklı işti olmadığı için bu e, bir e, toplumsal faydası oluyor. Dolayısıyla sosyal bir. Ama mesela özel yardımların bir faydası oluyor. Çünkü yani toplu özel yardımları e, e, kalsın diye bir özel yardımlar. Çünkü diyor ki özel yardımlar diyor, özel kişi diyor, takip ediyor, yardım verdi ya diyor. O yardım sürekli olmayabilir diyor. Devlet yardımlar sürekli adam ölene kadar. O sürekli olmayabilir diyor. Çünkü karşılığını vermesi zorlu Yardım alan kişi. Yani belki onun isteklerini. E, yerine getirmiyorsa o yardım kesilebilir ondan sonra. Dolayısıyla karşıtı bir ilişki var, karşıtı bir bağımlılık var ve dolayısıyla da toplumsal faydaya hizmet ediyor ve bu bağlamda da tembellik, e, tembelliğini arttırmıyor. E, karşı kişi, yardım alan kişi, yardım eden elinde çalışmak zorunda onun istihdilerini yerine getirmesi zorunda ama kamuda böyle bir şey yok. Konudaki çalışma çünkü tek e, işte yani dönüşü geçip ve dolayısıyla da e, en sema birikimi üzerinde dolayısıyla daha önce söylediğim gibi vergiler bir şey kesildiğince semaları onu engelliyor, hem mülkets dolayısıyla semalar bütününe dolayısıyla bir çoğul işi gerektiriyor, vergiler çok uzun, mülkete aklınıza diyor, doğrudan dolayısıyla doğru. semalar birikimi engelleyici, mülkete aklına ve aynı zamanda çalışmayı kısa mı tembelliği arttırıyor tabii ki rekabetçiliği vesaireyi tüm tüm numaraları azaltıyor ve doğal bir şeydir. On çift dolayısıyla hala günümüzde de sosyal yardımları özellikle eleştirilmesi vesairesi açısından temelde işte topluluk bulmuş bir on çift ve bütün türlü çok yazar aynı zamanda. ...bastresi, korsiyonu, morgid morgid nöresi, yeni yazarlardan ha ilk geliştik, figmon vesaire ise hepsi söylüyormuştur. Şimdi e, ikincisi rasyonel, e, rasyonel bu tanımlıydı bu kapıçısının yani ben onun için, ben az kullandım aslında şimdi. <gülüyor> Fakat e, yani şu e, rasyonel insanın anlamda anlamında, yani ben çıkarını düşünen adam yani bu kadar bir bana göre rasyonelik yani klasik anlamda da, klasik düşünce anlamında bana göre rasyonelik nedir? Bana göre rasyonelik nedir? Dediğin zaman işte sen rasyonelissem, burada diyorsun yani e, senin kendi çıkarların e, seni dolayısıyla e, kendi rasyoneliten ne yani senin kendi çıkarlarının çıkarını çıkaramıyor mu ya bir şey dolayısıyla herkes kendi çıkarını kendisi emin bilebilir. Herkesin rasyosu kendine. Herkesin rasyosu kendine. <gülüyor> kendine. Zaten e, şeyde klasik iktisatçılardan bahsettiğim için kullandığım rasyonel, irasyonel kavramı yani işte birey irasyonel davranır. E, efendim, irasyonel kalır. Yani irasyonel bir davranış yapar. Yani var ya bu ya ama çok büyük bir şey başta anlaman lazım ama benim anlaman kaptıramadım. Körük merkezlik piyasada e, şey, evet aslında Morineri'nin daha o da anayip de söylediği işte köylülük konusunda söyledikleri günümüzdeki şu piyasalarına çok iz izdüşümleri oldu. Bunlardan bir tanesi zaten yani köylü ne, ne, neden köylülük, köylülük tekrar bir merkezi köylülük, tabii köylülük demiyor burada ama şu piyasadan merkezileştirelim diyor. Neden diyor? Çünkü işçiler yani iş e, işsizler çok iş bulsunlar, çünkü mesafeler uzak, yerler uzak, insanlar, nerede nereden iş var bilmiyorlar. Dolayısıyla informasyon yani, eksik, dolayısıyla mümkün varsa hemen iyileştirmek ee, Zaten köleliğin de anlamı oldu, yani köle belgesi vardı, köle bazarı vardı, ondan köle alıyordunuz. Hiç bitiyorduk, köle değil, kimse işsiz değildi, herkes çalışıyordu bu yani, yöntemde ona göre mobilya bir, bir merkezi piyasadan bahsediyor. Günümüzde de bu özel islam büroları var. Ve bu özel islam büroları genellikle bazı meslekler yani işte ne bileyim kimisi işte yardımcı kadın temin ediyor. Kimisi işte ne bileyim işte işçi şey, inşaatla çalışacak olan işçi temin ediyor vesaire. Dolayısıyla Dolayısıyla bu özel istihdam bürolarını e, aslında Moliner'in daha önce söylemiş olduğu yani 19. 10.300'in sonlarında söylemiş olduğu e, bu merkezli piyasaya e, örnek gösterebiliriz. İkincisi ise e, ben e, Moliner'ı aynı zamanda sendikalardan da i̇şte, yani, bahsediyor Eşit devleti, her şey cümlemden bahsediyor. Sendikaların tabii ki sendikaların son derece anlamsız olduğundan bahsediyor. Çünkü çıkartıp çatışmaları falan filan, bütün bunlardan bahsediyor. Ve tersine, e, Moline bir aslında bir, bir Türk korporatizmle e, bizi konu e, alıyor. Yani korporatizm dedim, yani meslekler kendi aralarında işte e, kendi aralarında e, meslekler, mesleki gruplar, dernekler olsun. Yani, bunu sadece Moline değil, aynı zamanda e, e, mesela Rusya olsun, Fransa liberallerin de çok söyledikleri sürekli konuştukları bir şeydir bu. Korporatizm. Yani korporatizm çok, hepsi çok yan evlenildi. Korporatizm olsun. Neden? Çünkü sosyal barışı sağlıyor. Merkez yapı. Sosyal barışı sağlıyor. Dolayısıyla burada amaç zaten bu işte merkezi piyasası özel istihdam büroları merkezli yapılar. Aslında hep sosyal barışı, yani sosyal aylığı sağlamak üzere e, e, detaylandırılmış projeler. Çünkü neden? E, i̇şte toplumsal olayları nasıl çözeceğiz? Yani, Milletimiz nasıl toplumsal, çantaları çözeceğim? E, Sosyalleme kaymadan, ya yani, sosyalistleri bloke edelim, onları bloke edelim. Onun dışında, e, bu tür, e, korpor, mesela, bu tür mesela gibi, bu tür gibi. Günümüze baktığımızda işte özel istikametli dedi, ekopratizm dedi. E, korporatif dediğim günümüzde de mesela içe daha fazla e, işlevsiz hale geldiğini görüyoruz. Yani en azından e, iktidar yanlıları yanlısı olduğunu biliyoruz. Yani çatışma değil, ustaşma yanlıları olduğunu biliyoruz. söylüyorum ama genel anlamda söylüyorum. E, çoğun, çoğu çoğu işçi mesela çoğu işçi iktidar yanlısı. İktisindikalara e, üye oluyorlar, oralara geliyorlar. Çünkü aslında o bir tür. Kortortizm işte. Yani kortortizmde e, iktidarın yönettiği e, işçilerin işte a, a, bir şekilde onları regüle ettiği, onların istediklerine cevap verdiği ama iktidarın denetiminde olan bir sistem. Dolayısıyla <gülüyor> Moline ile işte e, daha sonra Fransız liberal yerine çıkınlanıyordu. Bu da aslında o çoğunlara katılıyorum ama yani organizmlerin kökenleri var bu istatçıların. E, e, aslında temelde dizayn etmeyi de etmek istedikleri toplumun hepsi, yani böyle düzenli işte sorun çıkarmayan ve merkezi yani bu şekilde merkez, işte koklatizm. Mesela koklatizmde biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı öncesi faşizmini çok uyguladığı bir kullandığı e, içindir. Şimdi e, üstün altın tabii o daha iyi bir konu. Yani e, faşizmle o keşfeyi, yani o çok anlatıcı şeyler var. Mövü da resimle faşizm arasında e, neden e, bağlar var ama yani, çok çok onları bilmeyeceğim ama bayağı bir konuşulacak şeyler var o konuda. Şimdi üst sınıf alt sınıf pay edince evet. size söylemiştim. E, doğru diyorsunuz aslında. Burada üst sınıf alt sınıf, e, belki onu tanımını yapmalı. Üst sınıf yönetimi e, elinde tutanlar. Yani daha doğrusu e, yönetim algıtını elinde tutanlar. Yani e, bir şekilde ne bileyim paranın musluğunu elinde tutanlar. Ya da yönetimi... Yönetim evet yönetim algıtı da tutanlar. Aynen. Aynen. Bu mesela, mesela. Ama alt sınıflar zaman içerisinde değişir. Mesela Burcu alt sınıfta örneğinde ne zamandı işte 1889 yılı ve ne bileyim sermayelerler, bankacılar bu e, nekantris dönemde e, toplumsal ilerhaşya göre en az sınıftı. İşte bileyim, e, üst sınıf mesela antik Yunan'da filozoflardı. E, ama e, 1980 e, kapitalizme beraber üst sınıf sermayeler oldu. Yani o alt sınıf, üst sınıf zamanın içerisinde değişti. Kendi içerisinde değişti. Dolayısıyla e, aynı zamanda de burada dergisinin vermiş olduğu karakterde bir iktidar paylaşımı var aslında. İktidar paylaşımı. TÜSİAD kendisini zaman zaman ıktidarın dışında bulabiliyor. Bazen zaman zaman içinde yer alabiliyor. Zaman zaman kendisini yani tırnak içinde alt sınıf olarak ödülmüyor ve neden? Çünkü sonuçta e, sermay bir iklimi rejiminin yani aslında ne olursa olsun belki TÜSİAD'ın tepkisinden o şekilde okuyor ediyoruz. Ne olursa olsun sermay bir iklimini hiçbir zaman bu sınıflar bozmaması gerekiyor. Yani o rejime o rejinin devamını sağlaması gerekiyor. Yani hiçbir zaman rejim karşıtı rejim karşıtı iktisadi e, e, süreçler yaşanmamışsa eğer yani kapitalist antikapitalist süreçler yaşamamışsa o zaman bağırılan e, yönetici sınıfı da. dolayısıyla <gülüyor> pardon, kapitalist üretim süreciyle barışık olması gerekiyor. Dolayısıyla sermay birikimi süreciyle devam etmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de farklı bir süreç yaşanıyor. Dolayısıyla sermayeler de birbiriyle çatışıyor. Bazı sermaye, özellikle egemen sermaye, küsyatlık vesaire gibi, yeterince kendisini o sermay birikiminin içinde bulamıyor. Ve bu, e, dolayısıyla... Ama tabii yani burada tabi ki onu alt sınıf olarak adlandırır mıyız? Yani onun insan hakları falan gibi bir şey mücadelesi yok. Sadece işte bana biraz daha nema ne nemalanıyım ben de işte bu işlemi. Böylece mi var? Yani, bö Hayır, yani sen... şey, hani sermaye aktarımı öbür yandan ıı, işçi sınıfına, ıı, genel tanımıyla alt sınıfa aktarılmadığı için onların durumunu nasıl görüyorsunuz? İşçi sınıfının neden dönüşdünü ve dolayısıyla sağcılar tarafından sorulduğu görüyoruz. Yani evet, yani tüs yatı işçi payı mıdır? Çim böyle bir çılgıntı yarılıyor. Evet, tamam. ama işçi sınıfı da o sermaye bölüşümünde payın büyük oranını alır durumda değil, hala aynı durumda. Evet. Buna rağmen ama güzel, iyi gidiyor diye biliyoruz. Diye biliyoruz. Kesesi hiç çıkmıyor. Evet. Nerede oraklanıyorlar? aslında bunun. Çünkü işte sputum kendisine artık yani bunun çok önemli ama yani şöyle söyleyeyim kendisine zaman içerisinde alt sınıf olarak gördüğümüz diyelim ya da diyebiliriz yani e, mesela ama bunu nasıl görmiyim yani işte şöyle görmiyim biraz perspektif tarzı, tarzı, tarzı, tarzı, tarzı, tarzı. Evet. devam sıcak. Eee evet dedi zamanında. Tabii hocam babamla beraber. Tamam, Şimdi şöyle görünüyor. Yani bu e, bir sistem. Eee e, yani yapmış o çok akıllı aslında çok akıllı. Değil. Yani bunu <gülüyor> özellikle bu süreç e, işçinin mümkün mertebe Ya aslında şöyle söyleyeyim çok küçük biraz toparlanmaya çalışıyor alt sınıf ve üst sınıf arasındaki fark temelde neyce? Tüketimde aslında. Yani şöyle söyleyeyim. Tamam. <gülüyor> tamam. O zaman şöyle sizlere konuşayım. Maç mı Bana be ya. Ben novasi yere Ne Bu maçı var. İki cümle bir Evet. ya kusura bakmayın. Evet, evet. evet. artık artık yani, tüketim, tüketim mesele tüketim değil mi şimdiye kadar aslında daha tüketim değil bugünün ekonomi sistemin en, en temel özelliği aslında daha çok nasıl böyle eski ben krediği aslında anlamaz. Orta sınıflar olduğu üst sınıflar. Bizim zamanlarımızda deseler, babam, annem ya yabancı da ülkeler, ama Amerika dedi Amerika'da, ama ilk defa Amerika'ya baktığımızda Amerika'da da Amerika dedi, orta sınıflar, üst sınıfta yani on video ile bilecek falan işte. Şimdi e, şey e, alt sınıflara kadar artık friz alıyor ve borçlu bir şekilde bir tüketiyor ve böylece kendisini aslında eksiltiyor. Şey yani işte televizyonda gördüğü e, yani işte bir zengin kadının yapmış olduğu işte neyin iyi bir ideyesi ne alıp bir Fransız kendisi alabiliyor. Yani e, bir farkı olmuyor sadece borca giriyor. borca giriyor ve o borcu ödedikçe de zaten o borca girdiği zaman da iş küçük yasaları da o kadar çok güzel esnekleşiyor. Çünkü o borca borcu girdi. Daha sonra zorunlu bir şekilde tasarruf etmek zorunda. Zorunlu tasarruf etmek. O zaman her işte çalışıyor mu abi diyor. Yani her şey geliyor. Dolayısıyla esnek iş piyasaları, tamamen hiç bir ses çıkan söylediğim şey, lafavitsasının yani. finansal şeyinden, teorisinden, açıklarına şey geliyor. Bana göre de doğrudur, baklar ya, yani tıpkı geliştirdik gibi geliyor. bütün bunlar, lafavitsasla hani çok güzel revüle ediyor. Yani alt sınıf, aslında alt sınıf çok kötü gibi alt sınıf ama alt sınıf hissettirmiyor. Çünkü tüketiyor. E, e, tek işte tüketiyor. Yani o, onun... Evet, bu, belki çağrı sınıf yazı, günümüzün yeni ilizyonu budur o zaman. Yeni ilizyonu bu, kesinlikle. Ve dolayısıyla e, onun tek bozacağı bir şey sadece çizilinin bozulması. Sermayenin e, yok olması falan. Yani anlamda bir Bakın krizi, 19. krizinde ne kadar para bastılar. Yani milyarlarca, yüz milyar, bin mily milyar hem bilet hem Avrupa Merkez Bankası paraya boğdular. Yani onun için o sistemi artık kurmaya çalışıyorlar gibi bilmeyen yok. Dolayısıyla orada bir şey var. Yani onun üzerine biraz düşürmeniz gerekiyor. Alt sınıf, üst sınıf şey yok. Tüketim tüketiyor. İstediği gibi. Ee, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Sevgiler, kısaca, kısaca. kısaca. Şey, e, bir şey söyleyeyim. Size söyleyeyim. Şöyle bir şey olur insan. Kısaca e, bu konra dan kaspi şey, şeydi. söylediği yıl sonra iktisadi problem bitecektir. Yani başka bir kas çok açık. 100 yıl sonra iktisadi problem aşılacaktır diyor. Yani e, şeyden devraldı, portal devraldı. Eros Anank'e çalışmasını Eros Anank'e birlikteliği olarak Eros Anank'i aşacaktır yönsüzlük Istiyor. Kendisi teorisi iftaz etti. Kendisi teorisi hocam iyi iftaz etti. Çünkü e, Viktoryan dönemin ve işte, Aristo'dan gelen hatta e, birçok şeyde bu bir yerden zevk almıştı. Erdem tanımına dair e, görünmek istediği devrimci e, devrimci şey tutum. Ee, Bence bu bir sorulmuş soruda evet e, Keynes'in skorda devre Yani ben epeyce araştırdım. Ee, Keynes teorisini iktisadi çarçalara göre değil. Keynes teorisini skorda devre kavramları üzerinden oluşturdu. Eee bir tarih var. var. Çok açık. Çok açık. Yani şeyde bunu bunu şeyde sürdürdük. Şu Petra dizisi Keynes'in getirdiği iktisat politikası önerileri devrimci olmak isteğiyle aslında ciddi bir ahlaki zedeleme yaptı. Bu iktisadi dünyanın, iktisat dünyasının benim deyimimle oluşumunda e, Keynes'in ciddi bir e, şey var, bir payı var. Bence vicdani payı da olmalı yani örü insanları nasıl oluyor bilmiyorum ama bak ee, şöyle söylemek istiyorum ee, an has ve an e, temkini yok varsa temkin tasarruf gerektirir tasarruf sadece iktisadi anlamda olan bir kavram değildir onun ötesinde e, filozofist yükü çok büyüktü. E, yani bana öyle geliyor ki e, kendisi sadece o anın krizini geçiştirmeye çalıştı. E, fakat önerileri e, o günden bugüne 60-70 sene bilmiyorum, tam kaç senedir. E, yeni iktisat dünyasının oluşumunda ciddi bir rol oynadı. Bugün e, hepimiz e, tekrar ediyorum, biraz evvel burada süreli oldu. şeyler, prensipler falan ben o kadar bilmiyorum ama bu gece bizim ana kenetlemiştim. Sebep şu, ölümü yok varsayalım, ölümü görmek istemiyor, sistem ölümün olmamasını istemiyor. Ama biz hızlandırsa her zaman suyu ölüm hızlandırıyor bütün kanıtları ortadık. Ee, i̇ki tane büyük kırılma ee, yani hep söylüyorum. Auschwitz ve Nagasaki. Hiroshima değil Nagasaki. Hiroshima'dan bir hafta sonra Nagasaki'ye fırsat imkan verildi. Ee, A'nın hızın kutsallaştırıldığı, kutsallaştırıldığı iktisadın dünyasının eseridir. Şu anda bunu bir detayını göremem. İktisadın dünyası oluşumunda da Keynes rolü çok ee, devrimci olmak istedi. Ama dikkatli olamadı. Devrimci olmak istedi. Kendisi en büyük istediği oydu. Kendi öz da onu yaptı. Diğer ee, insanlar oluşturdukları bilimsel teorilerle kendi düşünce dünyaları, öyle kurultuk dünyalarını falan bence ciddi bir süreç altına gerekiyor. Birbirinden çok ayrı olduklarını savunuyor. Yani bu Marksat öyle. Mesela üzerinde çok değildir. Nota da öyle. teorisi kendi yaşamıyla düz olur. Yani bana öyle diyor, ben öyle diyor, ikincisiinki diyor evet öyle geliyor ki maksimum yine projeye döndüğümüz oldu işte ki şey de girer adlar da girer burada yunuk <gülüyor> da girer şimdi bitir, bitirmek için e, burak sevgili buranda şeyine bir iki e, cümleyle e, yani e, Hazreti Yusuf da yani kendi istediği zaman rüyaya cevap örneklerine girip istediği zaman e, Biliyorum o cümlesi. Bir maliye politikası diyor. Sonra da tekrarı te yerle bir eder. Ee, şimdi e, şey e, rasyonelsi için daha bir şey söyleyeceğim. Ee, yani benim böyle bu konuda çok bir şeyim yok. o, o kadar derinliğinde bir konu hakkında iki dakikada bir şey söyleyebilmek için. Ama ben çok açık söylüyorum. Ben tavrımı <gülüyor> e, rasyonelte konusundaki tavrımı e, e, Spinozian Konatus'a ve e, umuyen duygusal rasyonalite de yana koyuyor. Yani de hep konuştuğumuz gibi Konatus Spinoza için şey, e, Spinoza insan rasyonaliteyi de kahceziyen rasyonaliteyi de yerle verebilir. Evet. Ama moderniteyi oluşturar. aman yani <gülüyor> anti modern değildir. Modernitenin ilk çıktığı yerdir. Spinoza. Dolayısıyla o konuda da bir yanlış anlamaya meydan vermeyeyim. Ee, ama Spinoza için öncelikle insanda yaşam arayışı vardır ve bu yaşam arayışı ismini Konatus der. Tümüyle şey gibidir der. Yani çeye çıkarsınız der kırlık bir yere. Bir sürü polen uçuşuyordur. O sırada hangi polen sizin burnunuza cazip gelecektir? Hangisini elinizle yakalamak isteyeceksinizdir? Ve hangisi Sınızin bir yerinde yer bırakacaktır. O da önceden tanımlanmaz. Dolayısıyla dekatı ret ediyorlar. Bugün ee, dair de o zaman bir sürü söyleyeceği vardır. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki, yani kümeyen bir duygusal rasyonelite ile bir rastlantıya açık. Telos var Evet, <gülüyor> rastlantıya açık cumale açık, olabilirdiğe açık bir e, şeyden, bir e, akıldan, akıllı ben e, şey yapıyorum. Ama tekrar bitirirken e, iktisadın dünyasında çok tehlikeli bir evdeyiz. Hazır. Evet. <gülüyor>